Oh yeah. çıkikaste Kainat, bugün 16 Aralık Perşembe, yıl 2010, ay 12, gün 350, Kasım 39 1432, Hicri Muharrem 10, 1426, Rumi Aralık 3 Aşura günü Türkiye'de kitabın ilk basılması, 1727 Fırtına Kitap Yazının kullanılması yayıldıkça taş, bronz, kil lefalar, ağaç kabuklarının yerini daha kolay taşınabilen malzeme aldı Eski Mısırlılar'da papyrus özü lefaları, Çinliler önce ipeği, sonra kağıdı kullandılar. Anadolu'da, Yunanistan'da ve nihayet Roma dünyasında cilalanmış koyun, keçi ve buzağı derisinden yapılan parşömen kullanıldı. Batıda el yazmaları genellikle manastırlarda ve daha sonra büyük üniversite merkezlerinde geliştirildi. Önce ağaç lefalarını kabartmalı olarak kazınıp mürekkeple basılması yolu denendi. Çin'de kullanılan bu usul, Mısır ve Suriye'de ise kumaş süslemeciliği alanında kullanıldı. Bir sayfayı hazırlamak için bir araya getirilebilen, sökülebilen ve birçok defa kullanılabilen harflerden oluşan yağlı kalın bir mürekkeple baskıyı 1440-1450 arasında Mainz'de Gutenberg gerçekleştirdi. Bu metotla basılan en eski önemli kitap Birincil tarih taşıyan ilk kitapsa Mainz Dua kitabıdır. 1457. Türkiye'de kitap basılması ancak 1727'de mümkün olmuştur.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 Adı verilmiştir. Yemek listesi: günlük 150. Domates çorbası, menemen, makarna, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. takvimi. Evet, Kes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Haftanın 3. Açık Gazetesi. 3. Dördüncü. 4. 4. Evet. Evet ve açılışımızı Ömer Madra, Avi Haligo ve Volkan Artunç. Hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Ve açılışımızı da Civan Gasparyan'ın Dudukuyla Gomidas'ın intmi Huntrir. Bana Soru Sorma adlı eseriyle yaptık. Ermeni müziğinde çığır açmış, aynı zamanda Kürtçe, Türkçe, halk müziği derlemeleri de olan önemli bir besteci müzikolog ve koro şefi Gomidas, doğumunun 140. ve ölümünün de 75. yılında kendi şarkılarıyla anılıyor. Konserde var İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı etkinlikleri kapsamında. Gomidas'a saygı bu toprağın şarkıları konseri var. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek bir şey. Ee, Anadolu Kültür ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından kalan müzik destekleriyle de e, bu gerçekleşiyor. Biz de bu vesileyle bir e, Gomidas'ın önemli bestelerinden birini, önemli bir müzisyenin, enstrümanından dinlettik ve bugün 9.30-10 arasında da Gomidas konusunda Gomidas'a saygı bu toprağın şarkıları konusunda da nazar büyümle bir görüşme yapacağız. Belki iki parça daha çalma imkanını da orada bulacağız Gomidas'ların eserlerinde. Evet. Bugün gene kanlı olaylarla açılmış bir ee, ...gün olduğunu söyleyebiliriz... ...İran'da Kerbela törenleri... ...biraz önce size önemini de... ...Saatli Marif takviminden duyurmaya çalıştığımız... ...Kerbela... ...Aşure gününde... E, ...kana bulandığı belirtiliyor... ...38 ölü en az... ...yüzde yaralı var... ...korkunç kanlı bir şey... ...Sistan, Belucistan eyaletinin... ...Çabahar... ...kentinde... Bulunan İmam Hüseyin Camii yaz törenleri sırasında çifte intihar saldırısının hedefi olmuş. Cundullah oldu söyleniyor. Söyleniyor evet. Net bir sahiplenme yok. Yok. Allah'ın askerleri anlamına geliyor Cundullah. Galiba. Sunni bir örgüt bildiğim kadarıyla. İran'da yönetim ve halkın çoğunluğu Şii falan böyle karışık işler durumu. Çok sayıda kadın ve çocuk küçük çocukların, bebeklerin dahi. Aralarında bulunduğu ölenler var. Çok ağır bir hadiseyle açmak zorunda kaldı. Kısık sık yapmak saldırılar tabii Ahmet Necat gibi garip bir adamın da e, iktidarını her seferinde kuvvetlendiriyor. Temmuz'da yine buna benzer saldırılar olmuştu. Ve ardından Ahmet Necat gayet, gayet gayet daha kuvvetli, daha birleşik bir siyasetle işin içinden çıkmıştı. Genellikle sık gördüğümüz bir şey aslında evet. bu. Maalesef. Bu tip saldırılar aslında anti-demokratik hükümetlerin eline gayet rahatlatıcı bazı doneler veriyor yaptıkları için. Evet bir özet e, geçelim aslında şimdi. Wikileaks kurucusu Julian Assange çok acayip şartlar altında hala hapishanede e, tutuluyor. Ben İsveç için müracaatı zannediyordum ama çok çarpıcı bir açıklama gelmiş. Avukatlarından ve e, şey demiş İsveçler değil aslında İngiliz. Adalet sistemi ısrar ediyormuş. Çok acayip bir şey. Wikileaks'in kurucusu Julien Assange İsveç'te iki kadına cinsel bakımdan uygun olmadığı tecavüzde diyemiyorum. Çünkü tam öyle bir iddia da yok. Bir suçlamayla Londra'da gözaltına alınmıştı biliyorsunuz kendi teslim oldu. Mahkeme önceki gün Asancı'nın son derece yüksek miktarda bulunan ve eleştirilen kefalettiğiyle serbest bırakılmasına karar vermişti ama İsveç makamları adına hareket ettiğini söyleyen savcılığın kararı temiz etmesi nedeniyle Asancı hapiste kalmaya devam ediyor Asancı. Yalnız burada ilginç bir şey var. Guardian'ın bugünkü haberinde avukatlar dona kalmışlar Asancı'nın. Neden biliyor musun? Çünkü e, hapiste Asencin hapiste kalmaya devam etmesini isteyen İsveç makamları değil İngiliz savcılığıymış. Avukatlara demişler ki İsveçler itiraz etti demişler. Ya yani hakikaten inanmakta güçlük çekmiyor musun ben? Ya, şaşırtmak bizi kolay taciz değil de olduğu mı? iddia edilen iki tane e, durumlan karşı karşıyaydı. Ardından e, İsveç tarihinde ilk kez görüldüğü üzere. Böyle bir suçla ilgili Interpol'den arama kararı çıkartıldı ve jet hızıyla. E, ve İsveç tarihinde yine ilk kez görüldüğü üzere diye devam edebilecek bir hukuk silsilesi yaşandı orada. Ardından İngiltere'de yakalandı. Ve ilk kez görülen, e, şeyle, mesela böyle cinsel taciz davalarında hiçbir zaman evet. uygulanmazmış tecrit ve içeri tıkılma durumu Hı -hı. serbest bırakılır. Ve işte o şikayetçi kadının ya da kadınların yanına yaklaşmaması gibi kurallar konulmuş. Halbuki Julian Assange'e uygulanan şey tarihte İngiliz <gülüyor> adalet tarihinde görülmemiş. ilklere de imza atmış. Hı hı. Bir kere tamamen tecritte bulunuyorlar. Hiçbir temas bulunduru temasta bulundurulmuyor. <gülüyor> Diğer mahkumlarla falan Televizyon yok. Gazetelere ulaşmasına imkan yok. İnternet şeyi yok. Ve bir İngiliz çok ender görülen bir şey daha olmuş bir İngiliz feminist grup, radikal feminist bir grup. Bu buradan şüpheleniyoruz bu davadan demişler. Yani bunun bir tuzak olduğunu söylemişler ki feministlerin böyle bir şey söylemesi için epey e, kullanmış olmaları gerekir. Yani ortada fakat avukatlar bir bu, tabii. buna çok hakikaten tamamen şokuy olmuşlar. Çünkü İngiliz yetkililerinin kendilerine Asancı'nın hapiste kalmasını isteyenin İsveçler olduğunu aktarmışlar. Yani İsveçler istiyor deyip kendileri uygulamışlar. Yani şahane bir durum var doğrusu. Ee, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne onu bir şekilde ihrac edip yargılatmak hatta idam etmek infaz etmek filan isteyenlerin bolca bulunduğu bir yer fakat nihayet Avustralya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir hareket başladı ve biz burada onun memleketinde biz ortaya çıkmayacaksak diyor örgütleyenler kim çıkacak demişler ve nihayet Media Entertainment and Arts Alliance diye bir şey. Kuruluş bir koalisyon. Ee, başlamışlar. Özellikle demokratik sisteme ağır bir saldırı niteliğindedir. Bu Julian Assange'e ve Vukilix'e yapılan saldırılar diye girişmiş durumdalar. Assange'in de etik sorumluluklarını çok ciddi şekilde paylaştı. Bütün belli başlı gazetelere ve dergilere de vererek dünyanın dört bir tarafında ve bütün isimleri de korudu diyorlar zarar görebilecek bütün isimleri de üstünü kapatarak verdi şimdi çok geniş çaplı büyümekte olan bir şey var Fairness and Accuracy in Reporting diye bir kuruluş var hı hı. yani habercilikte adil olma ve çarpıtmama anlamına gelen bir şey hı hı. Ee, yazar Barbara Ehrenreich'ın, Noam Chomsky'nin Pentagon belgelerini açığa çıkaran Daniel Ellsberg'in ve çok sayıda The Nation, Salon, In These Times, Free, TV, e, Free Speech TV gibi başka pek çok e, internet ve e, gazete, radyo, televizyon yer aldı. Büyük bir mektup var ve şiddetle kınıyorlar bütün yorumcuları. Önde gelen Amerikan politikacılarını Wikileaks operasyonlarına karşı Uyguladıkları ağır şeyleri Aynı zamanda büyük şirketleri de kınıyorlar Amazon.com, Paypal, Mastercard, Visa gibi Grubun yayın yapmasına engel oldukları için Ve basın özgürlüğünün Hiçbir zaman bu kadar tehlikeye düşmediğini de Düşündüklerini söylüyorlar Tüyler ürpertici bir mesaj diyorlar Wikileaks Medya Örgütü'nün arkasında tamamen duruyoruz ve saldırıları kınıyoruz ve bütün herkesin gazetecilik, basın özgürlüğüne yapılmış büyük bir saldırı olduğunu söylüyorlar. Aralarında benim tanıdığım yani çok sayıda insan var. Bünlü, e, Hollywood aktörlerinden Viggo Mortensen'in de adı var mesela. E, böyle bir durumda başladı. Michael Moore da belgesel yapımcısı, aynı zamanda oyuncu da sayabiliriz, yazar. Oscar ve Emmy ödülleri sahibi Michael Moore da Julian Assange için niçin 20 bin dolar yatırdığını anlatan bence çok sağlam bir yazı yazdı ve şimdi büyük biraderi biz gözlüyoruz diyor WikiLeaks sayesinde. Onların bütün yaptıkları bizim gözlerimizin altında ve açıklık, şeffaflık bunlar işte elimizde bulunan az sayıda silah vatandaşların elindeki kendini güçlülerden ve yolsuzluklara batmış olanlardan korumak için eğer daha önce olsaydı bunlar ne Irak'ta ne Vietnam'da çok daha, insanları ölümünden kurtun, insanları ölmekten kurtarmış olurduk perişanlıktan diyor ve e, okuyorsanız bunu Londra'da da bu mektubu Julian Assange'e ve WikiLeaks'te de bir demonstrasyon var salı günü Westminster mahkemesinin önünde orada da destek verin diyordu nitekim John Pellger'da Wikileaks'in gazeteciliğin çoktandır unuttuğu Devlet politikaları yalakaldığını, yalakalığı dolayısıyla çoktan unuttuğu gerçek denetleme görevini tekrar düşündürecek bir şeye getirdi bizi diyor. Bir devrim sayılabilir diyor. Yani hikayeleri dünyanın nasıl çalıştığının ortaya koy ortaya kondu, hepimizin tahmin ettiği fakat hiçbir zaman bilmediği şeyleri iyice gösterdi, kanıtladı. Ve kendi kelimeleriyle hikayeyi öğrenmemize yol açtı. Bu de, gazetecilikte bir anlamda devrimciliktir diyor. Evet haberlerin devam edecek tabii. Şimdi bir de e, şeye bakalım Türkiye'deki duruma bakalım. Türkiye'deki en önemli haber herhalde balyoz davasının başlıyor olması. Şu anda balyoz davasında tutuklu kimse yok ee, Öncelikle Türkiye'nin en büyük darbe davası olduğunu Neydi balyoz söyledim. hangisiydi Çünkü bir sürü bir sürü var ya İçerik olarak hatırlamak çok kolay olmayabiliyor ee, Şöyle hatırlatalım Camilerin bombalanması Jetlerin düşürülmesi Türk Hava Kuvvetlerine Mensup jetlerin düşürülmesi gibi Kanlı eylemlerin de yer aldığı iddia ediliyor Balyoz darbe planı davası Bu Ha, şeyler, ee, işte askeri müzeyi e, Müslüman kılıklı e, bir grup insanın bastığı, e, ardından çatışmaların çıktığı falan sokaklara yayılan 250 bin kişinin gözaltına alındığı statlara tıkıldığı falan bu muydu? O? Evet o. Ha, tamam. O. Bir numaralı sanık emekli Orgeneral Çetin Doğan başta olmak üzere eski kuvvet komutanları Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve eski genelkurma ikinci başkanı Ergin, Ergin Saygun'un da Aralarında bulunduğu 196 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor ee, ve Büşra Erdal'ın haberi var, en ayrıntılı olarak zamanda kapsanmış bu. Balyoz şimdi hakimde başlığıyla verilmiş. Bu haberde diyor ki geçen geçtiğimiz günlerde görevlerinden alınan tüm general Halil Helvacıoğlu, tüm general Gürbüzkaya ve Tu amiral Abdullah Gavremoğlu'nun da Silivri'de hazır olması bekleniyor. Haklarında 15 ila 20'şer yıl hapis cezası isteniyor. Sanıklar darbeye teşebbüsten yargılanacaklar. Şimdi yeni bir atama oldu. İki hakim oy birliğiyle görevden alındı. Hakimler Sabri'de Yüksek Kurulu'nda ve... Şimdi bu yeni davada 10. Ağır Ceza Mahkemesine atanan hakim Ömer Diken'in başkanlık edeceği dava Türkiye'nin en büyük darbe yargılaması olarak görülüyor diyor haberde. Bir de Sabah Gazetesi'nin haberi vardı. 28 Şubat Postmodern tırnak içinde postmodern darbesinin zeminini hazırlayan Batı Çalışma Grubunun da 2003'te yeniden kurulması için Çetin Doğan'ın emir verdiği de ortaya çıkmıştı. Geçen hafta Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilen işte o zemini yükseltilmiş gizli merkezde 9 ya da 10 çuval belge bulundu. Orada bu da, o belgelerde davanın seyrini etkileyecek nitelikte birçok şey içerdiği söyleniyor. Daha doğrusu basına sızan haberler arasında yer alıyor. ıslak imzalı şeyler. Doğan'ın mesela... Çetin Doğan'ın rutin dışına çıkılması talimatı var. Ayrıca darbeyi doğrulayan, darbe teşebbüsünü girişimini doğrulayan Genelkurmay Gözlemci raporları da mahkemenin gündeminde yer alacakmış. Bu arada da bir dedikodusal haber var. Tutuklanma korkusu yaşayan sanıkların önemli bir bölümünün bugün mazeret gösterip ilk duruşmaya katılmayacakları yolunda da bir iddiaya yer veriyor Zaman Gazetesi'nde. Bunu da çok kısa zaman sonra görebileceğiz. Onun için zaman gösterecek gibi klişe biterim. Kullanmıyorum bunun için. Ee, yani hakim değişikliği işi biraz satsız oldu. Bir deko var. Yani diyecek bir şey yok. Evet. <gülüyor> Dün bayağı tartışılıyordu da televizyonda. Yani evet. taraflarıyla. E, yani varılan nokta benim gördüğüm iki tane programda gördüm bu tartışmayı. Eğilim e, Ergene Konfasi so diyenlerin de demeyenlerin de pek iyi olmadı çünkü buradan ne karar çıkarsa tartışılacak. Hakim biliyor mu gibi bir şüphesi olduğuydu. Evet, biz de dün galiba benzer şüpheleri zaten paylaşmıştık. Şüphelenilmeyecek gibi değil. Hızlı bir değişim oldu. Neyse bakalım evet. bakalım. Eski hakimlerinde başka yerlere atanan hakimlerin durumları hakkındaki iddialarda ayrı bir mide bulantısı yaratıyordu. Tabi bunu da eklemek lazım herhalde. Aklında çok yani fuhuş da var. Hı -hı. Yok, e, hatta eroin işi falan bile vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam Bir sürü iddia vardı hangileri doğru bilinmiyor bunlar Bilmiyor, iddia tabii. durumunda Evet e, şeyde balyoz tedirginliği diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi bunu davadaki başkan değişikliği tartışma yarattı diyor Bunu geçelim Şimdi... Geçelim yani aslında bir sürü bir sürü şey var. Ee, Çok sayıda olay var. Hepsini hızla geçmeyiz. En ikinci önemli haber herhalde. Dünden bu... devam. Bir adet şeyden bahsetmiştik. Silah Severler Derneği değil. Onun daha güzel bir adı var da. Süsast falan gibi. Evet. Ee, onların yoğun lobi faaliyetleri ve zaten web sitelerinde duyuruyorlar. Bu silah tiplerini biz geçirdik. Bizim lobimiz falan diye. Gururlu bir lobicilik durumu. Tam öğrenememişler mevzuyu lobi yaptıktan sonra lobinin reklamını yaptığında bir dahaki lobi zor olabilir mesela gibi. Neyse e, hatırlayacaksınız 18 yaşından büyük herkesin belinde 2 evinde 5 silah bulundurmasına dair buyurun buyurun diye taksitli kampanya reklam ne olursa olsun e, silah lobisinin önü ve silah sanayinin önünü açıyorlardı. Avve pompalı tüfekler evet özellikle. Yani ölümcül bir şey. E bunları garip garip şeylerle açıklıyorlardı. Yok işte çobanlar ne yapsınmış dağda. Ülkede iç savaş çıkarsa ne yapacakmışız silahsız falan gibi. Normal olmayan diyelim. hani En azından bir doktora görünmekte fayda var dedirtecek laflar ediyorlardı. hükümette pişkin pişkin geçiriyordu bu yasayı az kaldı. Bayağı bir tartışma ve kamuoyu... ...baskısı oluştu sanırım. Bir de evet. tabi medya bu işi ciddi anlamda bir dakikaya diye karşıladı. Bunun da... Başta Umut Vakfı'nın da çalışmalarını almamız lazım burada. Hı hı. Ee, uzun süredir bunun mücadelesini vermekte olan Umut Vakfı'nın çalışmaları... ...evet dün de e, Hürriyet Gazetesi manşetini almıştı. Teksas yasası geliyor manşetiyle. Bu, bugün de dönüldü diyor Teksas'tan. Kamuoyunda tepki çeken yeni silah tasarısının yoğun gündem nedeniyle bu yasama döneminde görüşülmeyeceği açıklanmış. Ya bu şimdi direkt geri çekiyorum denilebilecek bir şey değil. Böyle bir rezilliği ortaya çıkardıktan sonra yani hükümet olarak ardından aa millet de çok anladı bu işi geri çekiyorum diyemeyeceğine göre. Ben aynı fikirde olmayabilirim. Gerçekten. Tartışalım. Bunu ilk fırsatta tekrar meclise getirilecek. Ha buna şüphem konusunda... yok. Cebine koydu ve çöpe götürüyor demiyorum. Ama ha, sadece evet yani bu me bu dönemde geldi. Şu an bu olmazdı anladılar, anladılar ve cebe koydular. Bir daha ne zaman çıkar? Bir sonraki döneme bence. Öyle mi diyorsun? Hemen ilk seçimden sonra. Bence silah bir... lobisini azımsamamak lazım silah tacirleri. Bir, bir sene beklemezler mi? <gülüyor> bence <gülüyor> beklemezler. Gerçi bir daha e, geldiğinde daha önceden vücutta oluşmuş olan antikorları da hesaba katarsak şu haberler vesaireyle birlikte. Unutulur unutulur. Unutulur mu? Hı. Kalmaz diyorsun. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Suat Kılıç ve Mustafa Elitaş hürriyete şey bir açıklama yapmışlar ve meclisin yoğun gündemi nedeniyle tasarı bu yasama döneminde görüşülmesi mümkün görünmüyor demişler tasarının. Bu durumda bireysel silahlanmaya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren tasarı kadük olacak. Yani bu dönemde görüşülmeyince kadük tekrar gündeme getirilmesi gerekiyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Silah Alt Komisyonu'nda geçmişti bu dehşet verici, tüyler ürpertici şey. Şimdi bugün bir özel haber de bunun uzantısı olarak Habertürk'te var. Habertürk'te de bugün zengin bilgi var. İstanbul, yani silah kanunu için uğraşıyoruz başlığıyla silah ruhsatı çetesi liderinin sözleri var. Bayağı e, silahlar ben şey anlayamadım yani silah ruhsatı çetesi lideri sahte silah ruhsatı yapıyorsa legalleşme onun işine yaramaz diye düşündüm ama tabi piyasaya çok hakim değilim onu da kabul ediyorum. Evet yani e, silah kanunu için önemli kişilerle lobi yaptık çıkarsa 60 bin müşterimiz olur. Oh. Sözleri <gülüyor> polis kaydına geçmiş. Zaten Umut Vakfı'nın verdiği sayılara göre 40 milyon insan hı hı. silahlı. Bu tamamı demektir aslında toplumun hemen hemen. Yani çocukları, yaşlıları, hastaları çıkarırsak değil mi? Epey. Yani de silah sayısıyla şimdi bir de düşünmeye başladık. Çünkü hani evet. beş bulundurma, iki belde taşıma hakkı falan veren yasalar ol olmak üzere olduğu için ülkede. Fakat enteresan bu şey Nihat Ulu ile Salih Aydın'ın Ortak imzasını taşıyan haberde Habertürk'ün özel haberinde e, İstanbul'da büyük bir çete yakalanmış. 62 üye ve 306 silahla birlikte yakalanmış. Adam başına 5 silah mı oluyor? E, bana yukarı o hesaplara girme işte. <gülüyor> Evet hani Sabık, hata yapıyoruz. Sabıkalıyız. <gülüyor> Şimdi neyse lideri eski polismiş o Okan Arslan. Bu yeni silah yasası için iş adamıyla... Polis yapmış olamaz. Bence de. Yani de Türk hükümetimiz polis. Erdoğan can siperhane sürekli polisin asla kötü bir şey yapmayacağını der kafamıza kafamıza vuruyor. Bir bildiği olsa eski gerek. Eski polis ama bu. Ha o olabilir o zaman. Meşe ile yaptığı telefon konuşması iş adamı da yapmış olamaz aslında. Evet. <gülüyor> Ama iş bu da. Mc ile kim bu tanıyor musun isadım Mc? Yok yani tanıştıysak <gülüyor> da bu isimle değil. Tutanağa girmiş şöyle yakında silah kanunu çıkacak çıkması için büyük uğraş veriyoruz önemli kişilerle lobby çalışması yaptık çıkarsa 60 bin müşterimiz daha olacak demiş. Fena değil. İyi. Allah hatırısın diyeceğim ama e, bizim işimize gelmeyebilir değişiyor abi modeline bağlı. Yani bu kar işlerinden girmişken aslında bir tane daha karlı haber de vermek mümkün. Bugün gazetesinden, manşetten. Ee, o da... Bence duyurusunu yapalım. Ara Aa, verelim. Buçağı verdik. Tamam bir ara verelim. verdik ara verelim. Ondan sonra hem polislerle bir yan bir koldan gidelim. Hı hı. Dayakçı polislerle ilgili hem bir koldan senin bugünden verdiğin haberle gidelim. Tokatçı şirketlerle ilgili. E gelen gitti, giden vurdu. Böyle bir şey gibi değil mi? Evet. Sürekli tokat diyen biz oluyoruz galiba. Ordu Irak'a girecekti, hükümet durdurdu diye de ilginç bir haber var. Yakın zaman önce olmuş bu. Durdurabilmiş mi bari? Durdurmuş son anda. E, Birlikleri geri çek. Gerçi şimdi e, Ordu Irak'a girecekti, durdurdu. Eyvallah da e, bu yaz iki kere girdi Ordu Irak'a. Evet ve ordunun girdiğini düşünmüyorum ben hani bu kadar da hükümetten bağımsız kafalarına göre herhalde Irak girmiyorlardır. Bir dış işleri, mış işleri bir işi vardır bu işin. İyi ona da böyle bir şey bakarız. Açık gazete. Evet, açık radyonun açık gazetesinde devam ediyoruz. Müzik çalacak zamanımız da yok çünkü bugün saat 9.30'dan sonra da konuğumuz olacak ve şey konuşacağız. Gomidas konuşacağız. O yüzden de aradaki müziğimizi aradan çekip devam ettik ve size vadimizi de yerine getirerek haberlere devam ettik. Ee, bir adet polis e, daya, bir adette işte Tesa daya haberini yan yana veriyorduk. Son e, kaldığımız yerden verelim. Bugün gazetesinde İtalyan işi tatlı yer diye bir haber var. Maşette e, bu petrol işleri nasıl oluyor da 4 lira oluyor falan filan gibi bir duruma. İyi açıklık getirmişler. Efendim biliyorsunuz Türkiye'de işte litresi 4 liradan satılıyordu. Tepki olunca 3.98 mi 3.58 evet. mi? 3.98 evet. Öyle bir şey düştü. Sadece 2 kuruş. 2 kuruş mu? Evet. Hükümet bastırmış piyasaya hakikaten. Ama bu da aslında hani liberal söylem açısından değil mi? Piyasayı kendi haline bırakmak lazım hikayesini dinleyebiliriz. Ama piyasa hakikaten bizi kendi haline bırakmamış. Haber şu. Firmalar kanundaki bir madde nedeniyle benzini düşük ücretle ithal etse bile İtalyan borsası fiyatı uyguluyor. Farkı halk ödüyor diyor. E, bugünün yorumu da var tabii bununla ilgili ama o yoruma katılmak çok kolay değil. İyi niyetli kanun tersine döndü. Demiş mer iyi niyetten çıkmış ama ah şu şu petrol piyasası yok mu? Eskiden bir şarkı vardı Hey Mambo, Mambo Italiano <gülüyor> evet. diye bu da Hey Borsa Borsa Italiano. Valla Borsa Italiano tabi de e, yasayı çıkartanlar Italiano falan değil gayet e, Türkiye'li. Şu haber çünkü e, bir kanun maddesi eklenmiş e, efendim 2003'te. Petrol piyasası kanununa akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınır denilmiş. En yakını da bize ee, neymiş? Cenova petrol borsasıymış. Şimdi eskiden 2003'te Cenova petrol borsasında fiyatlar iyiymiş. Gidip zaten petrolcüler de Cenova petrol borsasından almaktaymışlar petrollerini. Sonra fiyatlar yükselince Cenova'da Rusya ve Asya borsalarından almaya başlamışlar. ...Cenova'nın bütün piyasadaki payı %15'e düşmüş ama fiyatlar hala Cenova üzerinden gidiyor. Çünkü en yakın petrol piyasası Cenova. Böylece e, ucuza, ya, özetle Çin malı alıp Alman malı diye kalkmak gibi bir durumun bir başka versiyonu. Çok iyi kar ediyorsunuz öyle. Olduğunda çakma ama, petrol mü diyeceğiz bunu. Petrolün kalitesi anladığım <gülüyor> değişmiyor ama... E, Aldığınız piyasa başka piyasa, fiyatlandırdığınız piyasaysa yüksek fiyatlı İtalyan piyasası. Üstüne üstlük bununla ilgili de kanun var çatır çatır. Monopol, monopoli oynamak gibi bir şey yani. Evet ama tek farkı var cebimizdeki paralar plastik değil. Evet. Yani o fark var bir tek. O da Can onları çok ilgilendirmiyor herhalde. Evet. <gülüyor> Peki bir de e, şeye de geçelim o arada. E, dayakçı polislere çifte soruşturma laziti de var. Bu da neymiş? Erdoğan'ın rektörler buluşması sırasında protestocu öğrencileri Atlandaya soruşturma başlatılmış. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın ve Beyoğlu Emniyet Müdürü Yıldırım için de soruşturma izni istenmiş. Şeyde baskın oranın yazısında da belirtiliyor da İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın Manisa'da gençler diye bilinen davada da e, hı hı. önemli rolü varmış ve hatta bir ufak hülleyle de kendisinin e, arada tayini çıkarıp sonradan tekrar emekli olmadan görevine devam etmesi İstanbul'da sağlanmış bayağı ciddi bir hakkında şeyler ve baskını yazısına tekrar baskın oranın bakmak gerekir. Yani hamile öğrencinin 5 haftalık bebeğini düşürmesiyle ilgili dosyada ayrılmış. Teşhis amacıyla 200 Çevik Kuvvet Polisi'nin resmi istenmiş. Televizyon görüntüleri için de radyo televizyon üst kuruluna başvurulmuş. Görüntüleri inceleyeceğiz diyorlardı. Hı hı. En azından. Yo, bence fena değil çünkü birincisi e, ortada gayet gayet cinayet diyebileceğimiz bir durum var. Bir tane çocuk öldü. Ve büyük ihtimalle... Ölüme sebebiyet diyelim cinayet e, tamam. bile. Evet. E, onu artık hukuk karar verir ama evet. ortada bir adet e, fail olması gerektiği çok açık. E, evet. Failin aranıyor olması görüntülerde eğer doğruysa haber önemli. Bunun yanında soruşturma e, zaten herhalde Allah'ın emriydi bunun üzerine diye düşünüyorum. Ben daha çok ikincisinin de yapılıyor olmasının anlamlı bulunması gerektiğini düşündüm gördüğümde. Öyle bir şey. Bu arada e, tabii bunların hiçbirisi... Bir şeylerin bitmesi bitmemesi anlamında çok bir şey yaramıyor. Çünkü e, bir yandan da dün OTTÜ'de e, yine polisler vardı ve e, yine Erdoğan vardı. Yine yine yine diyebileceğimiz bir hikaye aslında. E, Erdoğan inatla üniversite gezilerine devam ediyor denilebilir. Başka bir şey denilebilir mi bilmiyorum. E, çünkü ne olacağını üç aşağı beş yukarı kestirmek mümkün. Ne olacağından kasıt e, baskı var ve gitmesin mi değil. Ortada gayet gayet saldırgan bir tavrı var polisin ya polisi eğitecek İçişleri Bakanlığı yönetmediği mi artık eğitim mi ne yapacaklarsa yapsınlar e yapmıyorlarsa o zaman gittikleri yerlerde üniversitede öğrenci kovalama hakları var mı bir garip bir hal çünkü kime ait tartışması başlıyor ve haklı bir tartışma. Evet yani o Başbakan Erdoğan'ı ziyareti Otlu'yu karıştırdı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni karıştırdı diye radikal de vermiş. Birinci sayfadan ikinci haber olarak ot tülü uzun eşek oynadı diyor. Biber gazına kar topuyla karşılık veren öğrenciler kalkanlı barikada karşı uzun eşek ve birdir bir oynamışlar. Aslında e, başta çok yoğun bir tepki yokmuş anladığım kadarıyla. Sadece e, söylenen ve öf ya öf diyen bir grup öğrenci e, durumu varmış genel anlamıyla. Ancak... E, Gözaltılar olmuş. Gözaltıların ardından çok daha kalabalık toplanma ve protestolar başlamış haliyle. Uzun eşek vesaire kısmında burada yaşanan tarafı e, polis istemiyoruz diyorlar ki. E, üniversitede polis isteme hakkı herhalde üniversite öğrencilerinin olsa gerek diye düşünmek mümkün. Böyle bir durum yaşandı. E, ODTÜ'de bunların hepsini bir yerde herhalde ele almak gerekiyor yani. Kime ait tartışmasının yaşanıyor olduğu noktada bir de o tülü öğretim üyeleri de ya ayıp oluyor hakikaten diye mevzuya dahil oldular. Bu da önemli herhalde. Böyle bir şeyler vardı. Bir yandan da e, yine Radikal'de aslında e, manşet haberse evet. IMF ateşi Atina'yı yaktı e, haberi. E, Yunanistan ekonomik krizin ateşi dinmiyor diyor Radikal. greve destek veren e, malum meçhuller. Gnosti, agnosti adlı grup IMF tedbirleri yüzünden Atina sokaklarını ateşe verdi diyor. Eylemciler yolda karşılaştıkları eski bir bakanı da hastanelik etti demiş. Ee, evet, onların hepsi oldu. Kanlar içindeki bir. Tabii, bakanın var. E, bir sürü bir sürü şey söylenebilir. Vakit olmadığı için belki seri seri birkaç şey söylemek daha uygun. Birincisi beni daha çok şaşırtan şey Türkiye'deki. Oh yeah, ...hissiydi... Ee, ...özellikle bakanın dayak yemesinden sonra... Ee, ...iki şey var burada bence önemli... ...birincisi e, Yunanistan'daki hareketle... ...Türkiye'deki hareketi birbiriyle karşılaştırabilmek... ...mümkün mü diye oturup bir bakmak lazım herhalde... ...çünkü bir seneden fazladır... ...kaçıncı grev, kaçıncı genel grev... ...yüz binlerce insan... ...neredeyse sürekli sokakta... ...ve evlerine dönmüyorlar... ...günlerce devam eden eylemler oluyor falan filan... Ee, ...sendikalar işin içinde... Bütün partiler neredeyse sol partilerin hepsi işin içinde ve çok geniş bir halk desteğiyle birlikte hareket ediyorlar. Meşruiyet zemini çok kuvvetli. Türkiye'deki hareketin ise başka sıkıntılarından bahsetmek mümkün ama onları da söyleyip iki dakikayı daha yakmayın. Farklılıkları algılamak ve neyin eksik neyin fazla neyin nerede nasıl oluyor olduğuna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bakan da anladığım kadarıyla şey demiş ben konuşurum falan filan deyip gösterin içine girmeye kalkmış. Ucuz kurtulduğunu bile söylemek mümkün böyle bir tavrın ardında. Gayet hükümetten biliyorlar e, tamamında ve haklılar da hükümetten bilmekte. Ve bütünüyle diğer e, eski bakan, milletvekili vesaireye de e, sızıyor bu durum. Böyle yani Atina'da ateşe verme, sokaklar vesaire değil gösterilen her birinin araç olduğunu, aslında amacın e, hükümetin neoliberal saldırıların geri püskürtmek olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bazen çünkü insan kendi gösterisinin güzelliğine takılıp hani gösteriyi seyreder hale gelebiliyor. Bunlar araç. Amaç çok net ortada. Hani bunları hatırlamak bir daha bir daha yabancılaşmamak için iyi bir yol olabilir belki. Evet yani Yunanistan'a çok ciddi bir şey. isterler gazetelerin reform diye adlandırmasına evet. rağmen kemer sıkma politikaları ve aslında evet. <gülüyor> Bu, bu işten büyük e, sorumlulukları olan bu işte e, yani krizde büyük sorumlulukları olan bankerlerin bankerlerin filan hesabının verilmesi gerektiği bir durumda durumdan bahsedebiliriz herhalde öte yandan da gösteri derken tabi e, ciddi e, şeyler var mesela Rusya'da da binlerce kişinin Etnik gerginlik için, polis çatışmayı önlemek için bin kişiyi gözaltına aldı diye bir haber var. Mesela Rus polisi başkent Moskova'da ırkçı, hooliganlar. onlara hooligan diyorlar ama İngilizce'de hooligan belki demek lazım. Ve etnik azınlıklar arasında bir çatışma potansiyelini önlemek için yaklaşık bin kişiyi gözaltına almış. Yani çok büyük bir olaydan bahsediyoruz. Geçen hafta <gülüyor> Kabardin Balkarya Cumhuriyeti'nden bir grupla <gülüyor> kavga sırasında bir kişi öldürülmüş. Spartak Moskova tarafta. O da bir futbol olayı gibi gösteriliyor. Hı -hı. Geçen hafta sonunda Kremlin yakınlarında Moskova'da manej meydanında 5000 kişilik ırkçıların esmer tenlilere saldırısı vardı. Yani Rusya'da muazzam bir ırkçılık, nazizmin yükselişi gibi bir şey görüyoruz. Bugün de <gülüyor> Anadolu Ajansı'nın haberine göre kent merkezindeki Kievski metrosu yakınında bir araya gelmişler. Yani etnik azınlık temsilcileri geldi deyince hemen haberi alan kalabalık bir ırkçı grup da oraya intikal etmiş. Polis bariyerini de aşıp saldırmak istemişler. Çoğunluk genç erkeklermiş. Çok şaşırtıcı değil herhalde ırkçı, Dazbaklar baklar, faşistlerin. Hooligan demek de doğru mu bilmiyorum buna. Sloganlar atılırken polisin içinde bıçak ve demir da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirdiği belirtilmiş. İşte böyle. Bu da bu şekilde devam ediyor. Evet. Yani... Bir diğer e, haber, hızlı zıplaya, zıplaya gidiyoruz ya, e, İsraille ile Türk bu özür dilersin, dilemezsin hikayesini sonunda bir yere varmış olduğu hikayesi, e, baştan beri söylediğimiz bir şey vardı, hükümetin, e, AKP hükümetinin bu işin dışında kalması gerektiği. Çünkü sivil alanda benim e, eylemcim, benim benim falan diye geziniyor olmanın hem bütün eylemle zarar verdi hem de sivil toplumun altını kazdı. Üstüne üstlük hükümetin bu işlerin içinde olmadığı halde niye benim benim deyip e, parsayı topladığın çirkin olması falan gibi bir sürü şey söylemiştik. E, en son da şeydeydi işte. Haret falan özür dilenmeli Türkiye'den diye baskı yaparken e, eylemci ailelerden değil Türkiye'den özür dileyecekler falan diye devam ediyor Erdoğan. Ama ve, konu bu değil. Ve bence çok hiçbir manası olmayan mantığa filan da sığmayan bir şeydi. Eylemci aileleri başka bir şey Yani sanki Türkiye Cumhuriyeti görevlisi olarak mı gittiler ki evet. Türkiye Cumhuriyeti Fena yani, halde başbakan e, sivil e, eylemlerle e, milli çıkarları birbirine karıştırıyor. Hiç karıştırmıyor fena. bence. Çatır çatır milli çıkar, yedirmeye çalışıyor bize. E, sivil eylem onun umurunda falan olmayabilir diye de düşündürüyor beni açıkçası. Neyse, e, bununla ilgili... E, İsrail parlamentosundan bir şey çıkmayacağı gayet net e, anlaşıldı. Ne Hap oraya, ne buraya. zaten yani Evet. Olur mu? Yani bu daha çok aslında e, İsrail'deki e, sol, sol liberal basının e, bastırması idi. Belki de o bile değildi. Bakmamız lazım yani. Belki de, de sadece oldu? Türk medyasının, Türk'ün Türkiye propagandası değil miydi? Haretse falan gayet sıkıştırıyorlardı. Bir, bir, bir tekrardan parladı olay. E, ardından da zaten İsrail'de. ...kabineye gelmesi falan filan... ...bununla alakalı. Ötesinde... Evet. E, Likut milletvekillerinden... E, ...Deni Danon... ...inanılmaz e, şeyler yaptı... ...gerçekten. Hani ağzım açık kaldı... ...diyebileceğim. E, Erdoğan'a mektup yazdı. Öyle özür mi? mektubu yazdı. E, biraz sinik olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Sadece dokuz teröristi öldürdüğümüz için... ...özür diliyoruz diye başlıyor mektubu. Biliyoruz gemidekilerin hepsi... E, ...teröristlerdi ve... E, ...İsrail'de insanların Şahane hayatını anlaymış. tehlikeye atmak için geliyorlardı diye de devam ediyor. Bu arada tabii bizim inanamıyorum nasıl böyle şeyler söyler dediğimiz hikaye gayet gayet işte bildiğimiz propaganda makinesi Türkiye'de işlediği gibi İsrail'de de işliyor. Büyük ihtimalle İsrail'in vatanperver, milliyetçi, aslan İsrail hisli vatandaş kısmısı yürü Danon ne güzel açıkladın durumu diye şey yapıyordur. Yani Ahmet Zaten Kaya başlıklarını İstray'da falan hatırlatmayacağım son, ama. Son derece endişe verici bir yükselen, evet. ayrımcı, ırkçı bir yükselen şey var. Aşırı milliyetçi falan. Bunun ekonomik sebepleri vesaire bir sürü bir sürü şey şu ana kadar konuştuk. Tekrardan paketleyip hepsini konuşmayalım. Ama İsrail'in önde gelen e, liberal, e, özgürlükçü düşünürleri de. Liberal e, küfür oldu artık değil mi? Türkiye'de evet. Ben onu o, ben gerçekten beraberdik düzeltmek zorunda kaldım evet. <gülüyor> özgürlükçü diye. Evet. E, yani Nev Gordon gibi önemli akademisyenler, Ilan Pape gibi e, bu gidişin gidiş olmadığını da söylüyorlar zaten. Uzun zamandan beri büyük endişeler, bir kısmı da terk etti zaten. <gülüyor> İsraili gidip Londra'da başka ülkelerde Avrupa ülkelerinde hatta Amerika'da falan da yaşamak zorunda kaldılar ama endişe verici bir gelişme var ama onların problemi tabi. Öbür taraftan da İsrail özür mü özür yok ne özür demiş sonunda değil mi böylece bitmiş iş. Ee, orası da öyle bitmiş. Başbakanın Aynen öyle. özür diye bastırmasında çok içeriği yoktu zaten. Şimdi başka bir şeyden de bahsetmek istiyorum ben Richard Holbrook öldü 69 yaşında Amerika'nın bankerlikten diplomatlığa geçme yanlış hatırlamıyorsam çok veteran dedikleri çok genç yaşta aslında geçiş yapmış ve bütün dünyada da kendisine işte saygı duruşları falan yapılıyor. Yani Dayton Barış Antlaşması'nın da Ney, mimarı diye Bosna'da işte ha. savaşı sona erdirdi diye bir barış adamı olarak da geçiyor. E, ve fakat bazı şeylerin unutulduğu da aşikar ortada. Ben yani birden kendimi e, alamadım ve dönüp baktım. E, özellikle Demokrasi Now radyo ve televizyonunda e, önemli gazetecileriyle ee, ve araştırmacılarıyla yaptığı Amy Goodman'ın yaptığı bir e, söyleşi var Jeremy Scahill ve John Pilger gibi önemli gazetecilerle ve şeyi unuttu, unuttuğumuzu fark ettik yani ee, mesela 2009-2010 arası e, Afganistan özel Pakistan özel temsilcisiydi Afgan. son görevi buydu zaten yani sadece bu bile neyle hatırlamak gerek ne der bir şey ifade etmiyor mu? İşgal diyor, güçlerinin gayet gayet oradaki e, önemli uzantısı, ayağı vesaire diyebileceği bir Bunun şey. Bunun her zaman böyle olduğunu söylüyorlar işte. Vietnam'dan başladı. Yani kesincir Uzman ayak yani bu. Uzman ayak evet. Yani Kissinger gibi... Kissinger döneminden beri... E, ...belki de Kissinger'dan fazla... ...e... ...şey yapmış biri... ...Amerikan... ...militer, e, emperyal... ...askeri ağırlıklı... Bas, ...korkunç politikasının... ...bir aracı olmuş... ...üstelik de işin ilginç tarafı... ...ustası, herkese... ...ta kendisi... ...uluslararası... Zaten bunu ...savaş sürüşmüş ya... An, evet. ...yani Vietnam'da daha savaş falan yok o zaman... E, ...kolejden mezun olur olmaz... ...ilk işi yabancılar servisine... ...girmiş... E, ...Vietnamca öğrenmeye başlamış e, yeterli e, yetkinliğe vardığında ise uluslararası Kalkınma ajansı için e, Vietnam'a yollanmış Evet yani şöyle bir şey e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde cer Ke diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan militaristlerinin ve saldırgan bu Şahin tırnak içindeki diplomatlarının ve elitin beyaz ayakkabı giyen medya elit kültürünün bir tam bir ortasında duruyordu hepsinin birleşme noktasında duruyordu o yüzden de herkes e, revizyonist bir tarih anlatıyor için Holbrook hakkında sadece bir tarafını anlatıyorlar ve genellikle Irak'ta yaptıkları e, Yugoslavya'da yaptıkları filan es geçiliyor ve aslında bir barış ...çı gibi görülmekle beraber aslında tam bir savaşçı olduğunu, savaş çıkaran bir savaş yapıcısı olduğunu... Her gülümseyen iyi değil değil mi? Öyle bir şey yok. Yani aslında bebeklikten itibaren bunu öğreniyoruz yavaş yavaş. Hani gülümsüyor olmak sadece iyi olmak anlamına gelmeyebiliyor. Evet özellikle de diplomasi mesleğinde hele Amerikan diplomasisinde bu hiç bu anlama gelmeyebiliyor. Evet yani Amerikan e, dış saldırgan emperyal Amerikan dış politikasının e, ahtapot kollarından en önemlilerinden birisi. Yani mesela Bağdat'ta şimdi kaldırıldı biliyor musun şey ambargo e, bu dün kaldırıldı Amerikalılar artık Kitle imha silahları yüzünden ambargo filan uygulamayacaklarmış Irak'a. Törenlerle Joe Biden gitti filan. Şimdi <gülüyor> bu hani no fly zone'lar vardı ya uçulmayan bölgeler üzerinden <gülüyor> geçirmeyen bir zaman bütün hayatımız öyle geçerdi. Orayı yasaklamışlardı hava sahasını kapatmıştı Amerikalılar bir tek bombalıyorlardı. <gülüyor> o yönetimin bir parçasıdır Richard Holbrook bütün demokrat yönetimlerde Ondan sonra Timor'da yani yakın tarihin en korkunç soykırımlarından birinin gerçekleştiği nüfusun üçte birinin öldürüldüğü şeyin bir parçası Old Ben tatmin Artık, oldum. Old Ruk matah bir adam değil. <gülüyor> evet yalnız benim anlamadığım bir şey de mesela dün Yasemin Çongar bir yakından da tanıma fırsatı bulmuş hatta dost olmuş olduğunu da söylediği bir... Nur içinde mi? yatsın diye Nur başlayıp sevseniz biten... de sevmeseniz de hislerinizden bağımsız bir iz bırakan insan olarak tanıttığı Holbrook yazısı vardı. Bu çok... Anlatacak başka şeyler olabilirdi hakikaten Holbrook'la ilgili. Ama e, yani nedense aslında alan olmasa, sohbet masası olsa bence keyifli de bir muhabbet konusu. Çongar'ın yazdığı konu ama... Ama Hırvat etnik temizlikçileriyle işbirliği yaptığını ve binlerce kişinin yani Bo Bosna'daki Sırp liderleri e, yani hiç konuşulmayan şey e, Hırvat etnik temizlikçi haydutlarla beraber e, özel olarak e, Amerikan özel askerlerini yetiştirdiğim MPRI diye bir şirketin Sırplara karşı Krayna'da yapılan en büyük etnik temizliğinde sorumlusu olduğunu, Holbrook'un gözlerinin önünde sorumluluğu içinde yapıldığını da bilmemiz lazım. Yani bunlar unutuluyor. NATO gücü göndererek Sırp ...satların katliamına son vermeye ikna eden oydu. Ege'de savaş rüzgarları eserken... ...Atina'ya falan filan neyse böyle... ...işte bir güzellemeler durumu... Evet, bu güzellemeler... ...hoş olmamış hiç hakikaten... ...demek lazım. Ee, bir de tabii e, son haber... E, ...şeyi de verelim... ...gerçekten önemli herhalde... ...bundan sonra da tartışıyor olacağız... ...ileriki günlerde diye tahmin etmek zor değil. E, BDP Genel Başkanı demiş... E, radikal ama eş başkanı... ...Selahattin Demirtaş... ...ana dil konusunda artık devletin yasal ve anayasal düzenlemelerini beklemeyeceklerini açıkladı. <gülüyor> Demirtaş şunu söyledi, artık daha fazla onum mu yapacaklar, bunun mu yapacaklar beklemeyeceğiz, biz çift dilliğe geçiyoruz. Bölgede iki dilli hayatı başlatıyoruz demiş. tabelalarda öyle olacak, bu da öyle olacak, şu da öyle olacak, ee, budur diyor. Belki yaşananlar AKP döneminde yaşanmadı ama devlette süreklilik esastır. Belki boşaltılan 3 bin köy, 17 bin faili meçhul cinayetten devlet adına başbakan çıkıp özür dilemelidir. Geçmişte yüzleşme ancak bu şekilde başlar diyor. Ee, sanki daha buraya ne yazık ki epeyce bir yol, olma ihtimali yüksek. Ee, önemli, hakikaten önemli BDP'lilerin büyük kısmı Kürtçe bilmiyor, bu da devletin utancıdır falan diye uzun süre anlatıyor ve diyor ki ticari markalar ana dilde olmalı, menedilere kadar iki dilde olmalıdır, tabelalar iki dilde olmalıdır. Bunun üzerinde hiçbir yasal engel yoktur. Bunun için artık devletin yasal ve anayasal düzenleme yapmasını beklemeyeceğiz çünkü yaptıklarımız hep meşrudur, haktır ve hukuka da uygundur diyor. E, hemen şey sorulmuş, peki e, Araplar ne olacak, peki Suriyeliler falan? <gülüyor> bilmem demiştir. Yok yani. bilmem dememiş. Diyor ki yani Süryanilerin yoğun olduğu yerde Süryanice de olacak Arapların yoğun olduğu yerde Arapça olacak biz zaten dillerin yaşamasını istiyoruz ölmesini değil demiş. Evet ee, böyle. Bir, bir de mecliste Kürtçe konuşmasıyla ilgili mesele var BDP'li milletvekillerinin Barış ve Demokrasi Partisi. Bununla ilgili düzen tehdit ediliyorlar değil mi? Yani, Cumhurbaşkanı Gül mevcut mevzuat parti kapatma nedenidir demiş. Buna tehdit diyemez miyiz yanlış mı söylüyorum? Ee, bir de tabii mevcut ben, mevzuat parti kapatma. Biz bunu yorumlamayalım böyle demiş Cumhurbaşkanı. Yok, ben e, kapatmanın nasıl olacağını hatırlatayım da son e, tartışılmayı tartışmayı bir kenara bırakırsak son olan anayasa değişiklikleriyle 12 Eylül referandumunda parti kapatma için mesela epey çoğunluğa sahip olmuş olan AKP milletvekilleri evet evet kapansın demek zorundalar. Diyecekler mi de derlerse efendim mevzuat böyleydi falan filan diye mi gezecekler nasıl yapacaklar? Bilmiyorum yani şeyi? şey demiş Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül 550 milletvekili yemin etti mevcut mevzuat böyledir demiş parti kapatma nedenidir anayasanın ikinci maddesi ve siyasi partla kanunu 81. madde bunlar değişmediği sürece Kürtçe konuşulamaz demiş yani anayasa değişikliği de gerekiyor demiş hı hı. böyle bir düzenleme bana gelirse anayasa Komisyonuna havale ederim demiş ama. Yani o zaman tehdit değil belki. Belki. Yalnız Şahin'in <gülüyor> yani konu de, açılması bile biraz bana tehditkar geldi ama. Bir törende oluyor bu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninin ardından. Törene katılan Meclis Başkanı Şahin de şey demiş. Almanya'da herkes sağ duyuya davet ediyorum demiş. Almanya'da 6-7 Türk milletvekili var, de Türkçe konuşamaz. Herkese akıl ve sağ duyuya davet ediyorum. Bu tutumlarında ısrar ederlerse bu bir kapatma nedenine dönüşür Aha, demiş. İşte bakla bu tam tehdit. çıktı. <gülüyor> evet. Ee, ya böyle bir karşılıklı tehditleşmeye girilmesi hiç iyi olmaz. Ben de buradan bir tehdit savurayım bari. Yani madem böyle konuşuyoruz. Çünkü Kürtler de epeyce tehditkar olabiliyorlar falan filan. Ee, Taraf gazetesinde manşet haber var bugün. Bunu da herhalde verirsek tam olmuş olacak. Arınç x dedi sakık x x dedi manşet. Ee, ne yazık ki gerçek. <gülüyor> mecliste Kürtçe konuşarak Allah senden razı olsun. Ben Kürtçesini söylemeyeceğim bilmediğim için Kürtçe. Diyen başbakan yardımcısı Arınç ile BDP'li sakıkın e, cevabı tutanaklara x olarak geçti diyor. Şu olmuş. Kürtçenin mecliste bilinmeyen dil olduğu için konuşulmadığı eleştirisini yanıtlayan Bülent Arınç. Benim bildiğim tek cümle var Allah senden razı olsun yani deyip Kürtçesini söylüyor. ...dedi ve alkış aldı. BDP'li Sakık da Arınca... ...Kürtçe konuştuğun için Allah senden razı olsun... ...dedi. Ancak tutanaklarda... ...olay şöyle geçiyor. Bülent Arınç... ...X dedi, Sırrı Sakık... ...İkisi X dedi. <gülüyor> ee, yani bayağı pornografik... ...bir hikaye e, olarak... ...geçiyor hayatımızda. Yani... Anlayamıyorum. Bu tutanaklar, bu bürokrasi, bu ne deminki yönetmelikler, zartlar, zurtlar bizim hayatımızı mı yönetiyor? Biz hayatımızı şekillendirmek için bunları kural olarak mı koyduk? Kürtçe konuşuluyor. Kürtçe konuşulmasının meşruiyetiyle ilgili gık diyemiyor kimse. Çıkıp e, hükümette gayet yakın olan ve e, hükümet partisinden milletvekili Bülent Arınç e, çıkıyor ve e, Kürtçe konuşuyor. X yazıyorlar. X e, yazıyorlar. Başka bir Kürt milletvekili çıkıyor, sağ ol iyi yaptın diyor, XX yazıyorlar ve biz bu işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Ama meclisteki katip zaten bürokrası, onun yapacağı Yok, katip, bir şey. Yok katibe yüklersen bunu hızlı treni makiniste yüklemeye benzer bu işte. Ee, evet, onu yapamayız. En nihayetinde Allah senden razı olsun kısmına katılmakla birlikte Arıncı'nın söylediği sözün. E, e, şu işi bir düzenlemekle ilgili de ellerinde çoğunluk var ve düzenlemiyorlar bu gerçeği de görmek gerekiyor bir yandan hani bir cümle değil o zaman beş cümle de konuşulabilir isteyen konuşur isteyen konuşmaz falan filan evet belki bitiriyoruz artık son olarak bu bugün bir eylem var önemli çok önemli bir eylem var Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz evin önünde Washington D.C'de Amerika'nın önde gelen bazı gazetecileri, yazarları ve aktivistleri Daniel Ellsberg, medya Benjamin Ray McGovern Dr. Margaret Flowers ve Chris Hedges gibi çok önemli, kimisi liberal diyeyim, kimisi sosyalist olan, kimisi de sadece demokrasi savunmacısı olan insanlar, Amerika'nın faşizme doğru gitmekte olduğunu, militar politikalarını, hem savaş politikalarını, ...hem de bu şirketlerin kontrolündeki gidişin gidişi olmadığını protesto etmek... ...ve muhtemelen de bir günü de hapiste geçirmek üzere harekete geçiyorlar. Önemli bir eylem var. Bu saat 10'da Washington House'da Lafayette Parkı'nda soğuk bir aralık sabahında... ...bu akşam herhalde iki kaç saat fark var, yedi ise akşamı Finlandiya'da definanda bir şey olacaktır. Tam hesaplayamadım hesabı yapamadım ama yarın <gülüyor> <Ben> karışmıyor. <gülüyor> Türkiye saatiyle yoksa 20 de mi? Evet, karıştıralım. Karıştırmayalım. Ama çok önemli bir eylem var. Onun da sonuçlarını yarın belki size duyurma imkanı buluruz. Eee evet. Eylem dedin aklıma geldi. Bu arada bir de bir imza kampanyası başladı. Ee, pazartesi vermiştik haberi, ee, salı günü gelişmeleri vermiştik işte İhade'nin protestosu, İhadeye istifa et açıklaması falan filan derken e, Rony Margulias'a seçti. Işte iki sene içinde yapılan beşinci e, saldırıyla ilgili bir imza kampanyası başlattı. E, öncülüğünü İhade'den İnsan Hakları Derneği'nden, İnsan Hakları Aktivisti bir grubun çektiğini söylemek mümkün. Rony Murgules ilk defa saldırıya uğradığında sustuk izledik saldırıya uğrayan aslında bizlerdik diye başlıyor. Bizler aşağıda imzası olanlar kimler tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın Rony'e yönelik saldırıyı kendimize yapılmış sayıyor ve kınıyoruz diye de bitiyor kısa bir metin zaten. Ee, kampanyaya katılmak ya da destek vermek isteyenler ise şabandayanan.gmail.com'a mail atıyorlarmış. Cuma'ya kadar mail toplanıp hızlı bir açıklama yapılacak sadece hani bir dakika. Demek e, taraftar bir iş anladığım kadarıyla. Evet, burada ara verelim şimdi. Açık gazde. Hasan Ersel'le ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın, Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün e, anayasa da sosyal hakları konuşalım e, demiştik ama ondan önce iyi ki hatırlattın da bugün e, Gomidas'ın Ermeni müziğinde hakikaten önemli bir çığır açmış olan bir e, besteci e, araştırmacının e, ölümünün 75. yıl dönümü vesilesiyle de önemli bir konser var. Evet. O vesileyle de bugün bir e, biz de bir konuk alacağız 9.30-10 arasında fakat bu vesileyle de senin de bu radyoda Gomidas'ı bundan 10 yıldan fazla bir süre önce çalmış olduğun komşularımızdan müzik adlı programda Ermenistan çerçevesinde hatırlamış olduk bu da açık radyo için gurur vesilesi sayılabilir yani ben de payçıklarıyım evet, teşekkür ederim teşekkür ederim <gülüyor> teşekkür <ederiz. gülüyor> e Şimdi bu günkü konumuzu biraz evvel e, avi deşiyordu. E, yok e, kurallar bizim için mi var, biz mi kurallar için varız falan diye. Niye böyle tereddütü var bilmiyorum. Kuralları koyarız ona göre yaşarsın yani. E yani arada değiştirmek <gülüyor> gerekiyorsa hangimiz daha önemli konusunda benim kafam karışık mı? Elbette ki kurallar ne istiyorsa odur. Teşekkürler sağ ol Bunu açıklamış oldum. <gülüyor> Fakat şimdi anayasa değişikliği... ...gündemde mi değil mi bilmiyorum ama... ...lafı geçiyor değil mi? Evet. Yani, anayasa değiştiği kastettiğim... ...tabii bir maddenin değişmesi değil de... E, ...felsefesinin değişmesini kastediyorum. Yoksa öbürkü gayet normal... ve ...yapılıp duruyor zaten... E, ...uzun zamandır. Ama şimdi buraya geldiğimiz zaman... E, ...biraz konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabi ben anayasacı değilim. Konuyu da... E, ...hukuk açısından da... E, ...ele alabilecek bilgim yok... Fakat iktisadi sorunlar açısından bakmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta anayasa e, e, bizim e, içinde yaşadığımız ortamın çerçevesini çiziyor. Her şeyini doldurmuyor. Doldurmaması da gerekiyor. Abinin haklı olarak söylediği gibi ihtiyaçlar değişecektir. Ve ihtiyaçlar her değiştiğinde anayasayı değiştirmeye kalkmak çok zor. Ama arada bir çok köklü değişiklikler olur. O zaman daha değişiklik yapılır. Ama kalanı ...yasalarla yapılır... ...ya da daha alt mevzuatla yapılır... ...ama çerçeve... ...oturtmak gerekiyor... ...tabii şimdi burada bir e, bakış açısı gerekiyor... ...onda da zaten Ali çok iyi... ...özetlemiş oldu... ...yani o çerçeveyi... ...bizim istediğimiz çerçeve... ...yaşayanların, burada yaşayanların... ...istediği çerçeve olması lazım... Ee, ...yoksa bir... ...yani... ...bazılarımızın istediği çerçeve olmaması lazım... O yüzden de bu anayasanın nasıl karara bağlanacağı falan çok önemli. Fakat o olayı bir an dışına çıkalım. Ee, şimdi bazı kavramları ben anayasada e, seçtim. Mesela e, ne var ne yok gibi. Mesela devletin görevleri beşinci maddede düzenlenmiş. Ama düzenlenmiş mi düzenlenmemiş mi tartışmalı. Çünkü çok geniş bazı şeyler yazılmış. Çünkü. E, Okuyabilir miyim? Lütfen. Çünkü ilginç bir madde. Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surete sığınlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Şimdi burada ya problem olabilecek ifadeler olabilir ama yani baktığınız zaman çok geniş bir şey söylüyor. Sonra da bunu ileride şekillendirmesini bekliyoruz. Değil mi? Herhalde evet. bu kadar geniş bir şey insansızın. Şimdi buraya baktığımız zaman e, bazı sorunlar ortaya çıkıyor. E, mesela e, şey e, var e, vatan ...görevi diye bir tanım var. Vatan görevi, vatani görevi. Vatani görev. Batani evet. Görev. evet. Ee, onun mesela e, ne olduğunu da yok. Ama var, yani, neler vatani görevi. Askerlik hastediyor tabii, evet. anlaşılıyor tabii. Bunu şunun için söylüyorum, askerliğin tanımlanmasına bir e, olabilir. Yalnız buradaki bakış açısının arkasında bu özellik de üzerinde durulduğu için söylüyorum... Demek ki ulusal güvenlik, askeri güvenlik e, önemli bir konu olarak devletin görevlerinden sayılıyor ve bu nedenle de devlet e, vatandaşlarından bu göreve katılmak, bir görev onlara aktarır diyor. Aslında tabii doğrusu şudur, e, biz güvenliğimizi sağlamak için organizasyon yapmak üzere devleti görevlendiririz burada yaşayan insanlar olarak. Devlet de bunun karşıda bunu yapabilmemiz için şunlar lazımdır diye teknik bazı sonuçlara varır. Biz de onlara razı olup olmadığımızdır. Bu iş böyle yürü. Yalnız bir şey ilginç. Şimdi güvenlik konusundaki literatürde yeni gelişme bu askeri güvenlikten insan güvenliğine doğru gidiyor. Askeri güvenlik bunun bir parçası. Tabii yani. Hı -hı. O, tamam. Ama bunun ötesinde bazı şeyler var. Mesela e, iç istikrarsızlık bir güvensizlik olayıdır. Yani ülke içinde istikrarsızlık olması bir e, güvensizlik olayıdır. Bu bir dış saldırı değildir. Bu, bu maddeleri şundan da söyleyeyim ki benim kendi uydurmamda değil, güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi adlı Avrupa ölçüsünde yapılan e, bir e, çalışmanın raporudur bu e, şey. Cenevri Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Denetim Merkezi ile parlamentolar arası birlik tarafından ortak hazırlanmıştır. Bu onun Türkçesi. İkinci şey, benim ilgilendiğim nokta, yani işim itibariyle, ekonomik tehditler. Mesela yoksulluk bir şeydir, toplumsal tehdittir. Askeri bir şey değildir ama ciddi bir olaydır. Çok büyük huzursuzluğa Falan, ölümler her şey yol açabilir Bununla mücadele etmek devletin görevimizdir. Evet çok temel bir Hak sorunu zaten evet. evet, Şimdi bizim anayasamızda bu yoktur demedim Ama e, e, Bu noktanın Altını çizmek gerekiyor Çünkü devam edeyim e, Mesela Şöyle bir olay İktisadi istikrarsızlık Karşısında Ülkeyi korumak devletin görevimidir ve bunun için illa ki istikrarsızlığı kendimizin yaratması gerekmiyor. Şu son yaşadığımız olaya bakalım. 2007-2008 e, e, dünya krizi karşısında Türkiye ekonomisinin istikrarsızlığa düşmemesi için, çökmesi falan tamam onu anladım ama istikrarsızlığa düşmemesini sağlamak devletin bir görevi midir, olmalı mıdır? Bir de o var tabii. Bu soruyu bir düşünmemiz lazım. E, niye düşünmemiz lazım? Çünkü bazı sorunlar ortaya çıktı ve bu sorunlar öyle basit çözülebilir sorunlar değil. Hani şu yapı versin diye. En basit gibi görüneni söyleyeyim o da şu. Şu ana kadar fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumlu ve onun da bağımsız olmasını düşünüyorduk. Bizim anayasamızda değildir Merkez Bankası bağımsız. Evet. Yani bağımsızlığı yasal olarak sağlanmıştır ama anayasada öyle bir şey yok. Ee, tamam ama yürüyor e, diyelim fakat şimdi bir olay ortaya çıktı ki bu mikro düzeyde alınan e, yani bir banka düzeyinde bir firma düzeyinde alınan tedbirlerle istikrar sağlanamıyor makro düzeyde tedbir almak gerekiyor fakat makro düzeyde tedbir almamız gerektiğinde biz bunu merkez bankasına bu görevi vereceğiz? Yoksa bir başka organizasyon mu yapacağız? Yani hükümetle bu işi yapacak olanların arasındaki sınır nasıl çizilecek? Şöyle düşünebiliriz. Yani duruma göre kendi aralarında karar verirler. Fakat belki de bunu istemeyebiliriz. Çünkü bir hükümet, hadi diyelim ki fiyat istikrarını korumak için kendi işine burnunu sokan bir merkez bankasının bağımsızlığına razı oldu. E bir de makro tedbirler alacağım deyip, ee, bunun ötesine geçecek bir kurumu kendisinin dışında olmasına razı olur mu? Çünkü iktisat politikasını etkileyecek. Şu anda yaşadığımız soruna bakalım mesela. Ee, Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarı için Merkez Bankası'nın almasını gerekenden daha öteye geçen önlemlere ihtiyaç olduğu düşünüyor. Hiç olmazsa bazı iktisatçılar tarafından. Ama bu önlemleri kim alırsa alsın Hükümetin e, hiç olmazsa bir yıllık diyelim bir dönem, yani onu atıyorum önemli değil, dönemde yapmayı istediklerinden bazılarıyla bu çelişecek. Yani şeyden dolayı değil, hükümete karşı olmakla ilgili değil, o istikrar tedbirleriyle hükümetin mesela e, ekonominin canlı gitmesi hakkında, ne, ne yönelik istekleri arasında bir çelişme olacak. Evet objektif bir durum bu yani. Evet evet yani bu, bu hükümetle veya bir şeyle ilgisi yok herhangi evet, bir bir durum. Şimdi evet. bunu biz anayasa düzeyinde mi çözeceğiz? Yoksa e, takdire mi bırakalım diyeceğiz? Bunların ikisi de olabilir. Yani olmaz diye de bir şey yok ama bu bir soru tartışılması gereken bir konu olarak ortaya çıkıyor. E, bizim anayasamızın 166. maddesi planlamadan bahsediyor. Bu enteresan bir şey. Niye? Planlama fikrinden benim itirazım yok ama birçok kimsenin de var. Evet. evet. Ama Merkez Bankası'ndan bahsetmiyor, planlamadan bahsediyor. Böylelikle planlama bir anayasal kurum oluyor. Merkez Bankası değil ama bu da ilginç bir şey. Planlama derken merkezi planlamadan bahsediyoruz. Evet. Orada tabii ifade o kadar sert değil. Ee, yani ben yanlış hatırlamıyorsam bir dakika e, söyleyeyim. E, çünkü o planlama diye başlıyor altında e, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmayı kurmak devletin görevidir diyor. Bunu hangi düzeyde yapar e, meselesi ne belki e, şey yapabilir ama şimdi bu görevi yani plan, e, ülkenin e, Ekonomik ve sosyal açıdan doğru düz gelişmesini sağlama görevini devlete veriyorsak bana öyle geliyor ki e, bu e, ekonominin istikrarını sağlama görevinin de tanımlanması gerekirdi. Şimdi daha evvel niye tanımlanmadı o beni çok ilgilendirmiyor bu anayasaya da zaten yani birçok şeyin eksik olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyin de yanlış olduğunu düşünüyorum ama biraz da şunu kabul etmek lazım istikrarın çok tehlikeli olabileceği, istikrarın bozulmasının çok tehlikeli olabileceği, o günlerin geçip gittiği görüşü çök ortadan kalktı ve bu ilk şey tehlikeli olabileceği daha sonra anlaşılmaya başlandı. Şimdi o zaman belki bizim de anayasamızın iktisadi maddelerini düzenlerken buna dikkat etmemiz lazım. Bir başka noktada mesela hep şey iki tane kavram geçiyor. İktisadi bağlamda söylüyorum yanlış anlaşılması Bunlardan bir tanesi adalet, toplumsal adalet. Ama bunun farklı tanımları var. Eğer bir tanımı anayasaya koyarsanız, mesela liberal toplumsal adalet görüşünü benimsediniz. Gayet ciddi bir görüştür. Ama sosyalist adalet, toplumsal adalet görüşüne uymaz. Ama o zaman bu ne demek? Bir sosyalist parti iktidara giremez demek. Tersini yaparsınız, olmaz. <gülüyor> evet. Değil mi? Evet. Ama buna bir toplumsal adalet kaygısı da olmayan bir anayasa biraz garip bir şey oluyor. Değil mi onu şey Bir başka kavram daha var. Türkiye'de çok bence kötüye kullanıldığı için üzerinde çok dikkatli durulması lazım. Kamu yararı ne demek? Yani senin kamuyu biz oluşturmuyor muyuz? Sen, ben abi üçümüz. Değil mi? Evet. E, Birkaç siz... kişi daha alabiliriz aramıza. Ee, yok yeter. Bak iki de, üç kişi de zaten hadise çıkacak. <gülüyor> kişi... Buyurun çıkarın hadise. Ee, diyelim ki siz ikinizin istediği bir şey var. Ben de ona şiddetle karşıyım. Oylama yapınca ikiye bir olacak. Evet. Ama siz de şöyle yani olsa iyi olur diyorsunuz. yani Olmazsa da diyelim ki şey, ama fikrinizi sorduğunuz zaman tercih ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu da benim için bir sebeple çok kötü bir şey. E şimdi bu durumda da çoğunluğa itimat edersek bir kişiyi çok rahatsız etmiş olacağız. Peki burada kamu yararı nerede? Yani kamu yararı dediğimiz zaman azınlığın marjinal bir Farklılıkla tercih ettiği bir şey, şey, çoğunluğun azınlığın şiddetle karşı olduğu bir şey ise o takdirde kamu yararı oluşmuş olur mu? Kamu yararının kavramı çok dikkatle kullanılması. Zaten o başlığı açınca kıyıların kullanımı falan gibi başka konulara geçiyor. Onların bilmiyorum anayasada düzenlenmesi gerekir mi gerekmez mi? Kıyılarınla ilgili düzenleme yapılması şart. Ona bir diyeceğim yok da ama nerede yapılması lazım, nasıl yapılması lazım öyle uzun yaşayabilir bir şey mi? Zaman içerisinde teknolojide vesairedeki gelişmeler karşısında bunun farklı şeyler olabilir mi? Onu oturup bakmak lazım. Ama böyle bir kavramı bir miktar açıklığa kavuşturmak lazım. Yani toplumsal adaletten ne anlıyoruz, e, kamu yararından ne anlıyoruz. Bunları söyleyip e, e, demokratik bir toplumda olabilecek seçeneklere de açık bir çerçeve çizebilmek e, gerekiyor. Onun için bu anayasa sürecinde olayın e, birden çok boyutu var. Yani tabiatıyla bugün doğal olarak diyeyim e, temel hak ve özgürlükler meselesi ön planda. O, o doğal. Ama anayasada böyle toplu bir değişiklik yapılacaksa bu onları kullanmamız lazım. Nitekim benim fikrim değil ama bir anayasayla e, hocasının bir ikazını hatırlıyorum. Diyor ki anayasaları kısa yazalım dedikçe hep e, şeyler, e, sosyal haklar makaslanıyor diyor. O maddeler makaslanıyor. <gülüyor> evet, Aa, doğru o bir makaslamak mı lazım? Genel olarak olayı doğru koymak mı lazım? Yani makaslamaktan kasıt eğer detaylarını kırpmaksa evet onlar kanunlara bırakılabilir denebilir. Ama bu hakkın özünün makaslanması anlamına geliyorsa. Onu iyi düşünmemiz lazım. Ee, ve bu hiç kolay bir iş değil. Yani şunun için söylüyorum. Anlaşılan e, gündeme anayasa değişikliği ciddi olarak seçimden sonra mezvan olacağı da belli değil. Gelecek. Doğru gelecek mi? Ondan da ben emin değilim doğrusun isterseniz. Ama toplumda bir birikim olursa doğru gelir. Ama toplumdaki birikimde de bütün bu konuları üzerine dikkatle gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu konular çok tartışmalı konulardır. Yani bir de e, senin benim görüşümün aynı olması için hiçbir sebep yok. Burada esas olarak bir uzlaşma alanı üretebilir miyiz sorusu var. E, ona bakmamız lazım. Kolay da olmayabilir. E, ama yani doğrudur, doğrudur, yapılanma hepsinde de böyle bir uzlaşma, Yahut karşılıklı evet ben bunu e, hoş görebilirim, o iş, işime gelmiyor ama yani uzlaşmanın daha yumuşak bir hali. Uzlaşmadım, sizinle aynı fikirde değilim. Ama siz de çok ısrar ettiğinize göre ben bunu hoşgörüyle karşılıyorum. Yasa düzeyinde kendimin çok rahatsız olduğu noktaların gerçekleşmemesini sağlarım. O da benim demokratik hakkım, parlamentede oy veririm, şunu yaparım, bunu yaparım. O noktaya gelebilmek için bunları iyi tartışmak lazım. Sonra çünkü anayasa e, bittiği gün yanlış yaptık tekrar başlayalım başlayacak. Peki bunu e, biraz önce de sözünü ettin tabi Hasan ama e, yani bu biraz önce e, çizmeye çalıştığımız çerçeve içinde böyle bir anayasada e, sosyal haklarla dengeli bir şekilde çalıştık. E, Ortaya konmuş bir metnin e, çıkabilme ihtimalini nasıl görüyorsun? Vallahi şöyle diyorum bir kere e, bir pusula var önümüzde. Böyle istediğimiz noktayı tak diye gösteriyor mu sanmam ama yönü gösteriyor. Yani bir dünyada gelişmeler var bu konularda değil mi? İnsan hakları, özgürlükleri, sosyal haklar konusunda... E, düşünceler evet. var. yılda oldukça önemli bir evet. mücadeleler evet. tarihi ve ona evet. paralel olarak da gelişmiş bir gelişme var. var. Yani. Evet. Şimdi pratikte bunda aşınmalar var. Değil mi? Son evet. zamanlarda e, işte Amerika'da, Avrupa'da falan bazı şeyler değişiyor. Şimdi bu aşınmaların bir kısmı işin özünü aşındırmayıp da şeklini aşındırtan şeylerdir. Onları düşünüp bulmak lazım. Bazıları da belki özüne dokunuyordur. Onları da Dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla bir pusulamız var. E, dünyada bu konuya önem veren ülkelerde de e, anayasalarında değişiklikler oldu. O değişiklikler ışığında bazı yeni anayasalar yapıldı. Doğu Avrupa'yı kastediyorum. Afrika'da bazı şeyler oldu. Onlar biraz örnekler e, aldılar. E, bir de bizim pek de küçüksenmeyecek bir demokrasi deneyimimiz var. Aksak, tıksık olabilir ama yani bir yıl sorun ortaya çıktı. Mesela hükümet programlarına bakın, e, Türkiye'de bir şeyde odur, e, yanılgı da olur. Hükümetler bir program palavra atarlar, ondan sonra işte bir canlının istediğini yaparlar. Ama bu e, olay ona benzemiyor. Baktığınız zaman hükümetler programları içinde gitmeyen çalışmışlar hep. Ama terslik olmuş, olmamış o başka. Fakat hükümet programları zannedildiği kadar gayri ciddi şeyler değil. Tutmaya yani nutuklar mi? başka bir şey. Evet. Onlarla karıştırmayalım. Yani nutuk atarken Kayseri liman yapacağım diyen de çıkıyor. O başka. Fakat programlar öyle değil. E demek ki bir sorunluk duymuş siyasi süreç. Yani bir şey söyledim onu yapayım falan gibi bir sorunluk duymuş. E, o yüzden e, bizim kendi deneyimimizden de üretebileceğimiz epeyce şey var. Çünkü bazı çatışma noktaları ülkeye özgü olabilir. Ülkenin, yani ülkeden derken bu ülkenin tarihi gelişiminden doğan bazı noktalar olabilir. Onlarla ilgili uzlaşma yolları bulmak e, belki İngiltere'dekinden farklıdır. Yani burada biz bulabiliriz. Çünkü var, evet. deneyim var. Yani geçen sene biz demokrasiye geçmiş değiliz ki. Evet. Böyle ee, bir, yani belli bir iyimserliği de barındıracak böyle bir payda var diyorsun. Var, e evet. var. Yani şimdi kızsak da canımız Kılsa da ya o da onu inkar etmek de e, çok e, yanlış bir şey olur ya çünkü bizi getireceği nokta açık hiç hiçbir şey yapamayız bu işte böyle giderek kötüleşir o da yani pek çözüm sayılmaz. Evet sonuç olarak bu tartışmayı daha e, seçim satım aylığıne yeni girmişken başlatmış olmak da faydalı olabilir herhalde. E, evet ben de öyle düşünüyorum biraz çünkü erken başlamak lazım Hı, evet, seçimde evet. bu tema olacak asya da çok olacak. Peki çok teşekkürler size. Ben de sana. teşekkür ederim. Hasan Erseli Ekonomi Notları. Açık Kaste. Evet, Gasparyan'dan Grung dinledik turna ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Hem radyomuzun kurucularından hem de bu projeyle ilgili olarak, Gomidas projesiyle ilgili olarak Ermeni cemaatinin 2010 Kültür, Avrupa Kültür Başkenti İstanbul etkinlikleri kapsamında kurduğu yürütme kurulunda başkanı Nazar Büyüm'le beraberiz. Hoş geldin Nazar. Hoş bulduk Ömer. Evet. Biraz önce de dinlediğimiz Grung'du tur, turuna bu çok ünlü yapıtlarından biri Gomidas'ın. Biraz Gomidas'ı konuşalım. Bir du, duymuşsun sen de Hasan Ersel dostumuz, <gülüyor> programcımız tam 10 yıl önce hatta 10, 10,5 yıl önce bu işi evet. Başlatmış oldu radyoda bununla da iftihar edebiliriz herhalde. Tabii tabii biz sanıyorduk ki Ermenilerden başka kimse tanımıyor Gomidas'ı. Hasan böylece <gülüyor> e, durumun öyle olmadığını göstermiş oldu hem de on yıl önce. Ben Gomidas'ını tanıdım? Evet. Şimdi on üç yaşındaydım ve Gomidas'ı tuhaf bir biçimde bu kadar derlemeleri olmasına rağmen bu kadar hani halk müziğiyle yakın iç içe ve besteleri falan e, ilk kilisede adını duydum. Öteki yanını öğreninceye kadar birkaç yıl geçti. Ee, bu 1700 yıllık Ermeni Kilisesinin e, ayinlerde büyük ayinlerde pazarları ve yoruları e, kabul ettiği 10 beste varmış. Komidas bu 10 besteciden biri. İstanbul'da çok kullanılıyordu Batı e, Ermen, Ermen, e, Ermeni Kilisesi'nde. Öbürü de Yegmalyan. Yegmalyan da 19. yüzyılda e, yaşamış bir müzikolog, besteci. Ve Gomidas'ın da hocası olmuş kısa bir süre. Şimdi Gomidas bizim memleketli. Kütahya'da doğmuş 1869'da. Daha bir yaşındayken annesini kaybetmiş. Dördüncü sınıfa kadar Kütahya'da okumuş. Kütahya o zaman e, ilginç bir yer. Nüfusun e, çok önemli bir bölümü Rumlar ve Ermenilerden oluşuyor. Ve İznik'teki o Çin'i geleneği Kütahya'ya taşınıyor. Orada devam ediyor. Bugün hala Kütahya, Çin'i evet, eserleri çok önemli. Zaten ortasında da kocaman bir e, şey var. E, seramik bir şey var gittiğiniz zaman. Dördüncü e, sınıfa kadar orada okuyor. Dördüncü sınıftayken babasını da kaybediyor. Bunun üstüne e, Bursa'ya anneannesinin yanına gönderiliyor. E, öğrenimine devam etmesi için. O sırada e, Ermeni Kilisesi'nin e, payitahtı Vatikan'ı Eçmiyaz'ın Ermenistan'da. Orada da Gata Uygos adı verilen en üst rütbedeki ruhani lider oturuyor. O e, Türkiye'ye gel, gelen, gönderdiği veya Türkiye'den gidecek olan bir psikoposa yanında bir de çocuk, Ermeni çocuk getirmesini e, ruhani eğitim görmesi, Eçmeyaz'ın eğitim görmesi için istiyor. O şekilde kilise intisap etmiş oluyor. Yani. Evet, evet. <gülüyor> Burada seçiyorlar on kişi. On kişi içinden de bu e, Gomidas. O zamanki asıl adı, doğuştaki adı Soğumon, Soğumonyan e, Gomidas'ın. Sonra Eçmeyaz'ın gidiyor. Eçmeyaz'ın bu Gatoygos e, Ermenice konuşuyor. Gomidas, yani Soğumon, bilmiyor Ermenice. Bilmiyor Ermenice. E nasıl iş sen hem Ermeniz'in hem, Ermenizim, hem Ermenizim, bilmiyorsun diyor. O da işte Ermeniz'i öğrenmeye geldim bu nedenle diyor. Götüren e, psikopos bir de şarkısını dinleyin diyor. Komidas'ın çok müthiş bir sesi olduğu söylenir. Ben bir tane şarkısını kendi sesinden dinledim bugüne kadar. Bir e, müthiş bir tenor. Hı hı. Neyse orada kalıyor. Sonuç itibariyle müzeye yatkınlığı hemen ortaya çıkıyor. Ee, daha sonra işte çeşitli kademelerden geçtikten sonra rahip başrahip Vartabet oluyor. Bizde zaten bütün dünyada o var, Gomidas Vartabet diyebiliriz. Evet, Vartabet de psikolojikten hemen önceki rütbe. O zaman da işte bir taktis töreni var ee, ve adı değişiyor. Adı değiştiriliyor. İşte 15-16. yüzyıllarda diye hatırlıyorum. Ünlü bir müzi, müzisyen rahibin adı olan Gomidas veriliyor. Böylece kiliseye de baş rahiplik düzeyinde intisap etmiş, katılmış oluyor. Sonra işte müziğe yatkınlığından ötürü Tiflis'e gidiyor. Orada Yegmalyan nereye giderse gitsin. Hep konservatuvara girmek için amacıyla gidiyor. Lakin onun müzikteki yetkinliğini fark ediyorlar hemen ve diyorlar ki senin konservatuvara ihtiyacın yok. Biz sana özel ders verelim şu konuda bu konuda. Nitekim Berlin'e gittiğinde de öyle oluyor. Hı hı. Berlin'de de konservatuvara gitmek üzere bir bursla Berlin'e gittiğinde senin konservatuvarlık işin yok diye Profesör Schmidt ona özel dersler veriyor. Bu arada da Gomidas yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Hem besteleriyle hem de çok nasıl söyleyelim inatçı, iradeli ve işini bilen bir derlemeci olarak. Evet onları mesela çok yeni bu vesileyle son yıllarda öğrendim ben de. Gomidas'ın adını daha önce duymuş hatta eserini de işte dinlemiş bazı eserlerin biri olarak. Ama şeyleri bilmiyordum bu derleme Bela Bartok'tan çok daha önce. Tabii Bela Bartok Adnan Saygur biz onları biliriz. Evet. E, Gomidas 30-40 yıl önce e, o işleri yapmış. Şöyle yapıyormuş. Şimdi Gomidas'ın bazı çok güzel yazıları da var. Onlardan e, bugünkü konser sırasında bir kitapçık hazırlandı, o da dağıtılacak. Onlardan bazı e, alıntılar da kullanılıyor. E, mesela diyor ki, e, okul diyor, herkese açık. İşte, hem de istediği zaman okula gitmek üzere açık. E, her şeyi öğrenebilir insan. İşte okul dediğimiz de zaten tabiattır diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, işte, şarkıları derlemeye, köyleri dolaşıyor. E, Yatılı okuldaki arkadaşlarına görevler veriyor. iş bölümü yapıyorlar. Ee, gittiğiniz yerlerde işte şarkı derleyin, bana getirin falan diye. Harç Kötü... yok yani öğrencilere <gülüyor> <Hayır. gülüyor> doğada. Fakat e, harç yok o zaman. Onun için e, şey de yok. Öğrenci ayaklanması tanışlar yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, fakat çok ilginç. Köylüler e, bu şarkıları kendileri yapıyorlar, besteliyorlar. Ve işte şarkı besteyen, e, tutulan bir şarkıyı besteyen de lider... ...seviyesi hemen yükseliyor falan... ...fakat bunu şarkılar... ...aslında her yerde öyle... ...yapılan işle ilgili... ...bulunan durumla ilgili şarkılar... ...mesela çok sayıda... ...çiftçi... ...çift sürme... ...şarkıları olduğunu söylüyor... ...Komidas... Fakat bunları yanına gidip hani notaya almaya kalksa susuyor herkes. Onun için bir veya bir kadın, bir kız çeşme başında şarkı söylerken görünce birisinin elinde defter bir şey yazdı susuyor. Onun için gizleniyor çalıların arkasına, ağaçların arkasına. Kay, kay, Öyle... Kayıt cihazı falan da yok. Yok. <gülüyor> Sonra bir köye gidiyor örneğin. Güzel anekdotlar var böyle. Orada diyorlar ki filancanın sesi çok güzel çift sürme şarkıları muhteşemdir. Diyorlar ki adam hadi söyle de duysun Vartabet. Ya nasıl söyleyeyim burada ne üçüz var ne çift var diyor. <gülüyor> evet. Dolayısıyla yapılar. Ve durumla ilgili bütün şarkılar mesela e, Gobidas'ı e, Debussy duyduğu zaman e, ilk e, diyor ki sadece bunu bestelemiş olsaydı dahi Tarihe kalacak bir beste yapmış olurdu diyor Gomidas için. Anduni diye bir hmm. bestesi var. Vatansız Anduni, değil mi? Anduni bir, evet, Anduni bir aslında şarkı türünün genel adı. Öyle mi? Ben de işte yeni yeni birçok şey öğreniyorum. Ee, hem evsiz barksız demek hem yurtsuz yuvasız demek. Ee, zaten grung da çok popüler olan grung da. E, turna bizde de turna öyle bir şey. Gerçi ben hiç turna gördüğümü hatırlamıyorum ama yani öyle bir turna efsanesi var ortalıkta. Evet, değil mi? Telli turna çok Türkiye'de e, muazzam sayıda Anadolu'da da yapılmış beste var. var Hayvan bahçelerinde kafeslerin içinde görüyorsun evet, evet. telli turnayı falan öyle. Hani, evet. Neyse az görüldüğü veya için belki öyledir. Turna e, o da öyle bir grunk da öyle bir e, şarkı öyle bir beste. Döbüsliği hangi eseri için söylemiştim? Anduni diye anduni bir anduni. eseri daha Tamam bir, Homeless. Evet. <gülüyor> Homeless evet. Anduni. Dun, Ev, An işte şey olumsuz Vay. yapıyor evet. Anduni. E, Grunkit'le ilgili bir şey daha Ermeni halkı çok sever bu şarkıyı. Grunk'la ilgili bir şey daha söyleyeyim. E, i̇şte Kayre'ye gidiyor, konserler veriyor. İstanbul'da 300 kişilik koro kuruyor yüzyılın başında. Olan üstü ve kişi çok ünlü yani bu coğrafyada Anadolu'da Mız durmadan davetler alıyor oradan buradan hangisini karşılayım İskenderiye'ye gidiyor, Kahire'ye gidiyor çok yoğun bir dönem yaşıyor ve çok e, yoruluyor Fransa'da bir e, arkadaşı sen çok yoruldun gel biraz tatil yaptırayım ben sana diyor alıyorlar e, ikisi beraber Ayluk White'a gidiyorlar Manşetteki hmm. İngiltere. Ee, orada fakat durmuyor gene işte genel ortamda e, salonda bir piyano var besteler yapıyor çalıyor malıyor. Bir de bir çift var orada kadın İrlandalı e, koca İngiliz gitmelerine yakın bu arkadaşına gomidasın gidip diyor ki ya çok mu edepsizlik terbiyesizlik olur sakıncalı olur eğer e, sayın rahibe gidip ben hiç sizin müziğinizi duymadım bilmedim bir örnek acaba rica etsem diyor. Gomidas oturuyor piyanonun başına ve grungu çalıyor ve söylüyor. Tenor sesiyle. Bir süre sonra kadın hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Diyor, anlamadığı bir dil falan. <gülüyor> ve Gomidas'ın ellerine sarılıyor. Nasıl olabilir böyle bir müzik? Diyor ki o da işte yüzyıllardır Ermeni halkının yaşadıkları, acıları, üzüntüleri, hasretleri hepsi burada yoğunlaştığı için ...bu şarkı böyle etkili oluyor... ...diyor, kocası da geliyor, ne yaptınız karıma... <gülüyor> <gülüyor> ...ben on yıldır evliyim... ...hiç böyle görmedim... <gülüyor> ...öyle bir yani ...sonra İstanbul'da da çok... E, ...önemli bir hayran... E, ...çevresi oluşuyor... ...komidas etrafında... E, e, ...Memed Emin kullar e, ...efendim... E, ...şeyler... E, ...Halde Edipler hatta saraydan şehzade Abdülmecid Efendi daha sonra Halife Abdülmecid. Evet. Ee, çok şey, çok yani entelektüel olarak da büyük bir katkısı var anladığım kadarıyla. Araştırmacı var. kimliği var, var, icracı kimliği var. ayrı. Var. Ee, çok önemli biri yani. Çok önemli biri. Sesi var. Müzik müzik e, beste bestecilik yeteneği var. Çalışkan bir derlemeci öyle bir e, yanı var. Şimdi bazı başka yönleri de var tabii. Şimdi artık biraz e, üzülerek. E, evet, ama onun da konuşmak evet. zorundayız. E, e, mesela ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Haz diye bir e, nota yöntemi varmış Ermenilerin kullandığı. Bu sözcüklerin üstüne Ömer yüzün üstünde işaret konularak yapılan bir notalama sistemiymiş. Sözcüğün üstüne koyuyor, bizim aksanlar gibi diyelim. Evet, haz, öyle mi? Haz deniyor. Evet, fakat bu kayboluyor. Ee, sonra biliyorsun, e, Hampartum notaları çıkıyor. Evet, Hampartum notaları sayesinde epeyce önemli bir e, şeyimiz, e, müzik e, varlığımız bugüne bize ulaşıyor. E, bu not, bu e, onda söyleyeyim, Hampartum notaları da İstanbul 2010'un Kabul ettiği projelerimizden biri. Bunun eğitimi yapılıyor bir seminerle. Sergisi yapılıyor. Yani o da bir e, konservatuar öğrencilerine falan bir daha öğretilsin diye yapılan bir seminer. O da önemli bir şey. Şimdi e, Gomidas'ın e, o trajediden sonra, Gomidas'tan kalanlar arasında, Gomidas'ın bir mektubunda diyor ki haz notalarını da hallettim, çözdüm ben diyor. Bir mektup da böyle söylüyor. Hmm. Fakat ondan kalanlar arasında başka pek çok bulunmayan, bulunamayan, e, e, sözünü söze edilen, bilinen ama bulunamayan e, eser gibi bu da bulunamıyor. Dolayısıyla has şimdilik öyle kabul ediliyor. E, tamamen ölmüş, bitmiş, e, arkayık ve bilinmeyen bir nota sistemi haline gelmiş bulunuyor. O canlandırdığı halde bunu. Zaten bir kere canlanmış öyle mi? Yani evet. Hallettim diyor. Fakat evet. hallettiği e, dediği bir yaz, bir mektup. Evet. Evrakı. Evrak yok. Evrak evet. metrogesi zaten dağılmış galiba. Tamam. Ama orada büyük tamam. bir facia. Çok, çok, dramda çok, çok, o evet, var. Evet, Değil evet, mi? Evet, evet o var. Şimdi e, e, 1915'teki ünlü tevkifat sırasında Gomidas da İstanbul'da ne kadar yani önde gelen e, Ermeni Aydın'ı, yazarı, aralarında milletvekilleri de var. E, sanatçısı varsa işte eline toplanıyorlar. E, sayı da beni çok şaşırdı. Bu kadar azlar mıymış bunlar 235 kişi evet. diye. <gülüyor> ve Çankırı'ya ve Ayaş'a gönderiliyorlar. Gomidas da onlardan biri. İttihat ve yine bu bir operasyonu Evet mi? canım. E, Gomidas'ın konserini... Talat Paşa'nın geldiği biliniyor. Evet. Bir başka konserine Talat ve Enver Paşaların birlikte geldiği, izledikleri ve çok beğendikleri, alkışladıkları Türk biliniyor. Türk Ocakları'na müzik dersleri verdiğine şeyler okumuştum tabii, falan filan. Onların hepsi yani çok etkili, yaygın, o güne kadar pek görülmeyen yoğunlukta bir faaliyet içinde olduğu biliniyor bunların hepsi müzikle ilgili. Bu sinizm de insanı hakikaten kanını donduracak. Yani konserini izlemeye gidiyorlar. Ondan sonra da yollayın <gülüyor> evet. emrini veriyorlar. Çok, Aynı insanlar. Çok sevdiğimiz horozlar ve tavuklar da vardır <gülüyor> Evet. <gülüyor> o şeyler... Dün öyle biri anlatıyordu. Büyük bir katil. Fakat şey... Dayanamıyormuş. Bilmem mesela iğne yapılmasına veya kan görmeye. Hı hı. <gülüyor> ben de Al hatırladım. O da arya dinleyerek ağlıyordu ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani kokarızlar olsun Öyle üngür vaziyetler. Şimdi e, Çankırı'ya gönderiliyor. Çankırı'dan sağ kurtulan çok az. E, biri mesela e, e, götürülürken öldü diye kanıdan düşüyor. Yaralı oysa öyle kurtuluyor ve işte daha sonra yazıyor bir şeyler. Hem bir din adamı olduğu için muhtemelen hem böyle büyük bir müzikolog olduğu için hem de e, siyasi e, tavır içinde hiç bulunmadığı için bu tamamen tahmin e, saraydan, e, çevreden, aydınlardan yoğun e, talep e, ve çaba sonucu çok çabuk bırakılan ilk belki de bırakılan ilk kişi gomidas oluyor 15 gün kalıyor orada. tabii oradan giriş de bir 10-15 gün sürüyor geldikten sonra Ömer e, gomidas e, bir süre yine e, çalış çalışıyor e, ürünleri var yine bu kitapçıkta e, koyduğumuz e, bir ...bir e, alıntı da var... ...yine o, o yıllarda... ...1916-20 arasında... ...basılmış... ...fakat sonra... E, ...ruhsal çöküntüsü başlıyor... E, ...önce İstanbul'a Lape'ye... ...yatırılıyor... ...orada bir süre geçtikten sonra... ...bir dostunun evine... E, ...Büyükada'ya... ...gidiyor... ...orada da bir süre geçiriyor... ...fakat gün geçtikçe ağırlaşıyor... E, hastalığı ee, burada çünkü kendi başına gelen diye hep anlatılıyor kendi başına gelen çok fazla bir şey yok ama ama tanık oldukları tanık oldukları ve öğrendikleri var ...tabii evet. bütün Türkiye çapında ola biren Anadolu çapında o yani onlara bu kadar hani e, herhalde duyarlı bir insanın e, kayıtsız kalması mümkün değil Bazen insan hani böyle çıldırıyor, aklını kaybediyor. Bazen de başka türlü yollara yani isyan ediyor. şu bu açığa vuruyor derdini. Gomidas'ın ki tamamen bir içe kapanma evet. biçimini kendi gösteriyor. Burada tedavi olması mümkün değil diye düşünülüyor ve Fransa'ya götürülüyor. 1917'den ölümüne kadar Fransa'da. Şimdi birçok kaynak bu süre içinde konuşmadığını veya çok az konuştuğunu, hiç piyano çalmadığını, beste yapmadığını, kimseyle bir ileti, ilişki, iletişim içine girmediğini söyler. Yani onu tahvil etmek bile çok zor değil mi? Yani böyle bir... ...insanın... ...böyle bir insanın özellikle evet... ...30-40 yaşlarında... ...3-4 bin derleme yap... ...demek ki dağ, tepe, köy... ...dolaş, bunları büyük bir coşkuyla... ...vecd ile, ile yap... ...sonra da tamamen... ...bunun aksi bir... E, ...karanlığa gömül... ...ve hayatının geri kalanı... ...öyle e, gitsin... ...onun için komidas adı... ...bir bakıma e, bir sembol haline... E, ...geldi... Tüm o olayları her böyle büyük hadisede bir sembol belki ihtiyaç, sembole ihtiyaç duyar insanlar. Tüm olan biten, tüm o büyük yıkımı, trajedi, yangını sembolize eden bir isim haline geldi. Çünkü onun şahsında bunu e, somut olarak, somutlaşmış olarak görüyoruz. Komidas e, böyle bir adam. Evet, döndüğünde de sürgünden e, galiba arşivinin de bir kısmının tahrip darma olduğu, evet. darma duman darma olduğunu da görüyoruz. O evet. da çok ağır bir travma. Tabii böyle bir araştırmacı, arşivci için o da ayrı bir yıkımdı. Yıkım. Yani. Aynen, öyle. Aynen öyle. Onu da belirtmek lazım. Peki bu oldukça önemli bir şey. Çünkü yakın zaman öncesine kadar böyle bir Gomidas'ın anılması böylesine hem de kapsamlı projelerle pek düşünülemezdi. Onun için çok... Hem de kamu katkısıyla. Bence bunda altını kalın kalın çizmek lazım evet. aslında herhalde. E, vallahi şimdi e, Türkiye'de fark ettiğimiz ve fark etmediğimiz, e, sizi sabah dinlerken bazen, bazen iyi haberlere de yer veriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu da onlardan biri galiba. E, şimdi Gomidas e, etkinlikleri bu akşamki konserden ibaret değil. Evet. Ee, geçen ay e, Be Beyoğlu'ndaki Çorhan Kilisesi'nde e, e, bir e, aynı ruhani komidas e, e, ayini badarak denilen e, yapıldı. Komidas bunun yalnız erken, erkek sesleriyle söylenmesini öngörmüş, öyle düşünmüş. İstanbul'daki korolardan yani, en yetkin e, erkek sesleri... Toparlandı 40 kadar e, soloist koro haline gitti geldi, geldiler ve bu badarakı icra ettiler çok muhteşem bir e, gün yaşadık gece yaşadık e, çok iyi ki e, o, o konser bir daha tekrarlanmış Karşıyaka'daki bir kilisede e, ve banda kayda alınmış ve CD olarak yayınlanacak ha, çok, güzel. Yani çok güzel bir şey şimdi. Bugün bu akşamki bu konser var. Bu konserde epey önemli e, insanlar ve işler e, göreceğiz, duyacağız. E, kimler var isterseniz? Lütfen onları da bir özledilersek. Şimdi bir kere 4-5 Ermeni korosundan, aşağı yukarı 40'ar kişilik korolardan komünist şarkıları dinleyeceğiz. İkişer şarkı bunlar. E, şan e, sanatçılarımız e, çok önemli bir e, piyanistimiz olan ve Amerika'da yaşayan Şahan Arzunin'nin eşliğinde gomidastan şarkılar söyleyecekler e, e, Aynur ve Şevval Sam gene gomidas şarkılarını Muhtemelen Kürtçe söyleyecekler e, bir e, gomidas kuartet e, dinli de string kuartetini de e, aşkın asambul e, Seslendirecek Boğaziçi gösteri sanatları Topluluğunun Şeyi var bir rolü var Bu akşam gene Yani 8.30'da Başlayan konser öyle tahmin ediyorum ki 3 saat kadar sürecek Ve bütün biletler Satılmış zaten hı hı. Yani dolu bir Lütfi Kırdar akşamı Olacak bu akşam öyle anlaşılıyor Bunun haricinde Bugün gene Açık Radyo'ya elden sonra Açık Dergi'de konuk olacak Rita Kuyumcihan var. Rita Kuyumcihan, Komites hakkında kitapları bulunan bir araştırmacı yazar ile Türkiye doğumlu Ermenistan'da yaşayan Diran Lokma Gözyan var. O da bir Komites araştırmacısı kitabı var. İkisi Komites hakkında bir söyleşi yakatılacaklar daha sonra. Bir de Ayşe e, Gomidas'ın müziğinden empövizasyonlar, e, doğaçlamalar yapacak bir başka etkinlik olarak ve ona e, çıplak hayatlar dans, dans e. topluluğu e, Miran Tomasyan yönetiminde eşlik edecek. Dolayısıyla e, belki yani 4-4'lük değil ama 3-4'lük en azından bir Gomidas etkinlikler <gülüyor> evet. dizisi İstanbul 2010 çerçevesinde düzenlenmiş oluyor. Şunu da söylemek lazım. E, bütün bunların e, biz gerçi bir e, Ermen cemaatinin e, oluşturduğu e, 2010 için projeler hazırlamakla görevli yürütme kurulu olduk ama özellikle Gomidas'ın böyle... E, ...oylumlu bir biçimde hazırlanmasının e, fikir babalığı Osman Kavala ile Şahin Arzuni'ye ait. Onları da e, anmadan geçemeyiz. Anadolu kültüründe evet. Bu evet. çok hakikaten e, insanı hem duygulandıran hem de sevinç veren yani gurur da veren bir şey bu doğrusu. Çünkü bir zamanlar Gomidas'ın adı, yani tahrip. ...mezarının tahrip edilmesi gibi... ...şeylerle anılırken... ...şimdi buna dönüşmüş olması çok... Ömer yapılan şey... E, ...buraya... ...bu insanlara kalıyor emin de sonunda... ...geçenlerde İstanbul Modern'deki... ...Ermeni Mimarları Sergisi'ne gittim... ...yani şimdi... E, ...bu... E, ...toptan yok edici tutum olmasaydı... ...belki işte... ...Mustafa Kemal'in... E, ...Ankara'daki... ...anıt kabri için... ...dışarıdan mimar getirmek zorunda kalmayacaktık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani... ...insanlar... ...hoşlanmasa da Dolmabahçe Sarayı'nı yapanlar... ...Kuleli Asker Lisesi'ni yapanlar... ...emli mimarlar, Rum mimarlar... ...şunlar bunlar. Yani... ...beş kuşak mimar olan bir... ...Balyan ailesiniz. Siz ister... ...hatırlayın ister hatırlamayın. Duruyor orada. Evet. Ee, o Bina. binalar. Ee, yani... E, Gomidas'ta ne yapmış? 3-4 bin e, şarkı derlemiş. Kürtçe, Acemce, Ermenice, Türkçe bunlar. E, ya Bunların tümünün kalması notalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla ne hoş bir şey olurdu diye insan düşünmeden edemiyor. Evet. Sesini niye duyamıyoruz? Evet çok tabii Değil mi? büyük bir kayıt. Madem bu kadar büyük bir şeyler var. Bu e, Grunk ise... E, Gaspar Gasparyan'la başladınız bugün bu söyleşiye. Şimdi Luisa Bozabalyan'dan aynı şarkıyı bir de e, vokal olarak dinleyelim. Grunk, o, sen söylediğin gibi Turna demek. Bu şarkının ilk sözleri de şöyle. E, ey Turna nereden geliyorsun? Sesine kurban olayım. Turna bizim dünyamızdan bir habercik bile yok mu? Ve oradaki habercik kelimesi Türkçe. Habrik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haber Habrik Türkçe ee, Şimdi onu dinleyeceğiz Evet Nazar Bey'im çok teşekkür ederiz Gerçekten doyurucu bir e, Sohbet oldu bizim için Hem hüzünlü hem de gurur verici Öyle çok söyleyeyim teşekkürler teşekkür Böylece de programı bitiriyoruz Luisa bozavalya'nın sesine kulak verirken Gomidas Bestesi Grunga ee, Biz de Hepinize günaydın diyoruz Günaydın Günaydın, günaydın. Çıkkastı